diyebileceğiz. Her şeyi... Şimdi orada şöyle, Muhedin İbn Hazretlerinin sözü, Allah'ın bir iradesi vardır, bir de emri vardır. Bak bunlardan hangisi seni kurtaracaksa ona sarıl. Yani senin kurtuluşuna vesile olacak, Allah'ın istediği şekilde kulluğunu yaşayacak tarzda bir hayat açacaksa senin önüne hangisi ona sarıl. Bazı insanlar Allah'ın emri cihetine sarılır. Ki insanların genelinde öyledir. Eylemi. Yani Allah'ın emri dediğimiz zaman işe şeriat giriyor. Eylemi. Yani şeriat kanunlarında Allahu Teala şunları şunları yap, bunları bunları yapma şunlar yasak, bunlar haram, bunlar helal diye bir sınıflandırma yapmış. Ve gönderdiği şeriatla bunları bildirmiş. Eylemi. Bunlar emri cihetine girer. Yani Allah emretmiş oluyor. Şunu yap, bunu yapma. Eğer ki diyor Allah'ın iradesi mevzusunu idrak edemiyorsan, anlayamıyorsan, bu açılım sende olmuyorsa derin tefekkür sahibi değilsen hani Kur'an'da geçiyor ya akıl sahipleri, bunda akıl sahiplerine ibretler vardır, derin akıl sahiplerine der, bir de kalp sahipleri der. Hani kişi kalp sahibi değilse kalp sahibi değilse o zaman işte Allah'ın emri cihetine sarılması lazım. Yani şeriata sarılması lazım. Şeriatta emredilen hükümler nelerse ona göre bir hayat yaşantısı içerisinde olması lazım. Kişi doğuştan kalp sahibi olabilir mi abi? Olabilir tabii. Doğuştan yani seçilmiş ehli varsa. burada mı geçiyor yani? İrade buna mı? Tabi Allah'ın iradesidir zaten burada oradan mı oluyor yani? Allah'ın yani. iradesi dediğimiz yerdeki hakikat şu. Yani Allah'ın iradesine vakıf olan kul olaya şöyle bakar. Allah'ın gözüyle bakar. Allah'ın emri cihetine sarılan kul kuldan Allah'a bakış yapar. Yani şer şeriatın sınırladığı, kendisine çizdiği alan içerisinden Allah'a bakışını yapar. Abi i̇şte ama Muhittin İbni abi bize hep Anlatıyor bize, bütün, bütün mertebeleri anlatıyor. Hı hı. Ama özellikle de anlattığı, hakikat olarak anlattığı Allah'tan aleme Aile bakışı anlatmaktan. Şey Çünkü en kamil bakış da bu oluyor zaten. Allah ile Allah'tan aleme bakış. Eğer bunu kul başarabilirse işte o zaman Allah'ın iradesini anlamış olur. Allah'ın murat ettiği. Yani Allah neyi ne için murat ettiyse o murat ettiği şekilde alemde her şey cereyan eder. Aynı Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın karşılaştıklarındaki o kıssadaki gibi. Musa Aleyhisselam Allah'ın emrine baktı. Peygamber olması sebebiyle emrine bakmak ve emrini gözetmek zorundaydı. Şey ise Hızır Aleyhisselam ise Allah'ın muradından baktı. Yani Allah'ın, teşbihde hata olmasın, Allah'ın gözünden aleme baktı. Allah'ın gözünden aleme baktığı için işte o gemiyi deldi. O çocuğa tokatı vurdu, öldürdü. Öbür taraftaki binayı onardı. Çünkü Allah onu öyle murad etmiş. İradesi öyle. Alemde cereyan edecek iradesi öyle. Allah'ın iradesi alemde harfiyen cereyan eder. Şu anda da etmekte. Bu alemde dünyada her ne olaylar oluyorsa iyi ya da kötü neler oluyorsa, neler cereyan ediyorsa hepsi bunların Allah'ın iradesi hükmünde olan şeylerin açığa çıkışıdır. Ama biz şurada edeben deriz ki mesela iyi şeriatla da Şeriat bizi bağladığı için iyiye iyi deriz, kötüye kötü deriz. Aynen. İyi kötü nitelemesini bize şeriat yapmıştır. Allah indinde iyi ya da kötü diye bir ayrım yok. Olması gereken neyse o olur. Olması gereken her şey olması gerektiği şekilde olmaktadır. Falanca adamın filanca adamı gidip de öldürmesi Allah'ın iradesinde olması gereken şeydir. Ama ondan hesap soracak o ayrı bir şey. Çünkü Allah emrinden hesap sorar ahirette kullarına. İradesinden değil. Hesap ayrı bir mevzu. Şimdi irade mevzunu iyi anlayalım diye ben onu söylüyorum. O adam falanca adam A kişi gidecek B kişiyi vuracak öldürecek. Bu Allah'ın iradesinde. Bunu bu şekilde kader takdir edilmiş yazılmış. Dolayısıyla Allah'ın emri cihetinden bakan insan bu zalim adamın A kişinin gidip de B kişinin öldürmesine engel olmaya çalışır. Çünkü Şelat da öyle diyor. Emre bil maruf nehyanil münker. Zulmedenin karşısında durmayı emre diyor. Bu şeriatın emri ama öbür taraftan Allah'ın muradı, iradesi o adamın gidip de o masumun ölmesine, katledilmesine murat etmiş. Ki o masum bir mükafat olacak. Bir mükafat alacak, Allah ona bir mükafat verecek ahirette. İşte haksız yere öldürüldüğünden ya da işkence gördüğünden dolayı allah Teala bir makam verecek, Ali bir makam verecek o kuluna. Öteki onu öldüren kişi zulmeden kişi ne? Haksızlık yaptığı için, zulmettiği için, bir Müslüman'ı öldürdüğü için ya da bir günahsızı işte öldürdüğü için cezaya çarptırılacak. Onun kaderinde de o var. Yani o ceza görmesi gerekiyor. Ya da cehennemde işte şeyini çekmesi gerekiyor. Cezasını çekmesi gerekiyor. Onun kaderine cehenneme gidişi yazılmış. Dedik ya ruhlar yaratıldığında belliydi. insanların cennetlik ya da cehennemlik olduğu. Kim nereye gidecek belli Allah'ın dinde. Bir de olayları tefekkür ederken, düşünürken... Allah indinde zaman olmadığı için ol dedi, oldu, bitti gibi oradan bakmaya çalışın. Çünkü ya Allah... Neden zamanı aradan? Çözülmüyor. Çözülmez. Yoksa Allah böyle yaratı. Orada bekliyor şimdi. Bu adam onu gitsin mi? Öldürsün mü? Öldürecek mi? Öldürsün de ondan sonra ben onun cehenneme atacağım. Öyle bir şey yok. Allah indinde zaman mevhumu yok. Zaman yaratılmışta var. Yani bizde var. Alemde var. Dolayısıyla onun indindeki bütün bilgi külliyen mevcut. Yani baştan ne olacak sonu ne olacak Hepsi belli Zaman mevhumu olmadığı için Tabi değer İşte burada eğer ki diyor Sen Allah'ın e, iradesinin Ne demek olduğunu anlayabildiysen Kavrayabildiysen Yani Allah'ın gözünden aleme bakmayı Anlayabildiysen O zaman seni kurtaracak olan da odur, O zaman ona sarıl Eğer bunu anlayamadıysan Seni emir kurtarır Yani Emre Sarıl, şeriatına bağlı. Şimdi ben karşılaştığım insanların bazılarında iradesi yönüyle bakmaya çalışıyorlar ama şimdi şöyle bakıyorum abi, şeriatın belirli bir kuralları uygulanmıyor, belirli bir kuralları uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de böyle hep iradesi, ben yani hani Hazreti Ömer'in kıssasında geçen gibi ona atfetmiyor ama ona benzer şeyler oluyor yani anladın mı? Evet. Yani i̇şte her şey onun elhamdülillah ama o makamın sahibi olmadan konuşmak ayrı bir şey. Ee, bir taklit etmek ayrı bir taklit şey. Taklit etmek ayrı bir şey. Yani bu, bu arasında ben çok de... büyük fark var. Çok çok büyük fark var yani. Tabii ki. Yani o makama gelip de o makamın sahibi olmadan takliden... işte ben Allah'ın iradesi böyleymiş. Yani. Aklımda böyle yazmış. İşte bana yazmış ki ben burada içkimi içiyorum. İşte bana yazmış demek ki namaz kılmamayı yazmış ki ben namaz kılmıyorum gibicesine. Mesela bize servey. Ya nasıl bir serbestlik? Yani bu sefer de böyle. Orada sapıtıyorlar işte. Böyle Orada. Orada Çok sapıtıyorlar Yani şeyler. hakikatten birazcık bir şey öğrenmişler. Yani o da ilim olarak öğrenmişler yani ilmel yakin. Bir hakikatten bir şey öğrenmişler. O hakikatten öğrendiği ilmel yakini kendilerinde o kadar büyütüler ki sanki hakkal yakinmiş gibi takviden işte Allah böyle murat etmiş hakkımızda böyle olmuş şöyle olmuş gibicesine aslında bunların hepsinin yorumu nefsani başka bir şey değil. Şeytan onlarla oyun oynamaktan nefsani bu. Dedik ya yani keşiflerinde türleri vardır. Nefsani keşif bu. Yani bir hakikatten bir kırıntı elde etmiş ilmen. Bu hakikatten elde ettiği bu ilim kırıntısıyla bir nefsani keşif yapmış. Nefs onu aldatmış. Nefs almış onu götürüyor cehenneme doğru. O da zannediyor ki o hakikatten büyük şey öğrendim ben. Yani Allah'ın iradesi böyle ceryan ediyor. Benim... İlimini arttırmış Kırmama. anlayacak ama işte. Arttırmış olsa anlayacak. Eğer ilim elde etse ama işte öyle insanlar da daha fazla hakikate dair daha fazla ilim almıyorlar zaten. Evet. O kadar ne aldım mı? Heh tamam diyorlar ben hakikati öğrendim yuttum. Oldum. Gerçek manadaki hakikatleri dile getirdiğin zaman kabul etmiyor. etmiyor. Almak istemiyor o zaman onu. Yok diyor öyle bir şey yok. Hakikat Atıl... büyük Akıl ortaya çıkıyor. Abi. Orada yine akıl çıkıyor ortaya yani. Aklın ötesindeki şeyi çözemiyor yani. hani Mesela ben rüyaya itibar etmiyorum yani diyor. Sınırlı, Tabii. Akıl. akıl. Akıl sınırlı, tabi. Ee, adamın, yani yanlış anlaşıldım. Adamın aklındaki sınır ama o. Kendine bir çerçeve çiziyor, Önemli. aklıyla o çerçeveden çıkamıyor. Aklın, hani ondan onun çizdiği çerçeveden daha büyük sınır var ki aklın tamam gittiğin zaman illa ki sonu var. Mulakabı. Ama o adamın zaten aklın sınırında sınır değil o adam. Hı hı. O adam da daha aklın daha çok küçücük mertebelerinde. O daha aklın daha üstlere çıkarsa o durumdan olmaz zaten. Elhamdülillah. Şimdi Bence. O, onun aklı nefsinin emri altında, ruhunun değil. Hı hı. Çünkü dedik ya daha önce de Tedbirat-ı İlahiye kitabında okuduk. Hı hı. allah Teala bu vücut ülkesine hı hı. padişah, vezir göndermiş ruh. Anlatıyorum. Ona da padişaha da vezir göndermiş akıl. akıl padişah ruh bir de karşı tarafta bir düşman var bu veziri devirme, şeyi, padişahı devirmeye çalışan o da nefs Nefis. koltuğa evet. oturmak isteyen tahta nefse de bir vezir vermiş o da heva şehvet burada işte o nefs o düşman padişahın veziri olan aklı çeliyor alıyor kendine amade ediyor kendine hizmetçi ediyor o belirttiğimiz şahıslarda. Akılı artık nefs tahkim altında diyor İşte nefsani keşif dediğimiz mesele o. Artık onun keşfi ilahi zannediyor. Allah'tan bir takım keşifler alıyorum zannediyor. Halbuki aldığı tüm keşifler nefsinden alıyor. Benliğinden eneden alıyor yani. Dolayısıyla bir tane bir kırıntıda hakikatten bir şey öğrenmiş işte. Onu da kullanıyor. Allah dilemeseydi böyle olmazdı. Böyle yapmazdım. Şöyle olmasaydı böyle yapmazdım. Gayet rahat bir Şeriat'tan uzak bir yaşantı içerisinde kendini kandırıyor işte ondan sonra. Herkes cennet değil o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi, e, bu zikirde ilk başlangıç için söylemiştim bir şeyler. Evet. 4-5 tane. Evet. Onları da alabilir miyim senden? Mürit esması. <gülüyor> Kuddus. Nur, Nur, fetta Mümin, Mümin, Yeterlidir. Hı. İlk partide. Ee, Mürit ve Kutdurs esması 2.700 kere günde zikredilir. Diğerleri 1.800 kere. ve gün içerisinde la havle ve la kuvvete illa billah ayetini 300 kere okumanın da çok büyük faydası var. Teslimiyet Allah'a teslimiyet, tevekkül hususlarını geliştirir. İlk ee, ilk başlarda kaçınılmazsa gelen isimlerden hani Allah'ı çekerek salavat. Evet, Allah nasır. Yok. Yani Allah genel olduğu için isimlerden. dolayısıyla insanda her ne varsa içinde genel Yok, olarak hepsinin artışına sebep olur. Olumsuz yönlerdeki de arttırır. Onun için yolun başında Allah esmasının, Allah isminin zikrini doğru bulmuyorum ben. E, bu meditasyon olayını Ahmet abi illa biliyorsun. E, meditasyon hani e, şu an çok üstüne düşürüyor. Hani, e, şu bir seneden beri hani asker gelince çok iyilemedim ama e, beyni çok meraklık saldım. Çok çekiyor beni. Onunla ilgili okuyorum. Meditasyonda da havuzayı güçlendirip e, odaklanmayı sağlayan hani güzel bir güzel bir şeydi. Araçlarıla baya bir ileri gidildi. Tefekkürü geliştirmek işte, tabi. Hani e, bununla ilgili kayıtlar da okudum hani üniversitelerin. Bunu daha Hindu gibi Hindular gibi değil de hani ben bunu daha çok hani İslami bir şekilde nasıl yaparım? Evet. Soru sormak isterim sana Şimdi bunun meditasyon, adı meditasyon olmuş. Meditasyon... <gülüyor> Tefekkür diyelim biz, tasavvufi manada. Yani onların yaptığı şey, nefse odaklanıp bütün düşüncelerden sıyrılmak. Beyni bütün düşüncelerden sıyırdığı anda, beyin, beyinle bu nöronların <gülüyor> bağlantı, hani yüz milyar nöron var, diyorlar ortalama. her bir nöron da işte binle yüz binlerle bağ yapabiliyor. Evet. Bu bağlantıları, ...daha kolay yapabilmesi Tabii. ve bağlantılara ulaşabilmesi daha hani hafızayla ilgili vesaire evet. vesaire. Şimdi biz tefekkür... ...ben tamam hani en sevdiğim şey düşünüyorum ama... ...meditasyonda bu yok. Daha düşünmeme üzerine kurulu. Hani beyni... E, ...neredeyse hani, hani durduramayız, uyumken durduramıyoruz ama... ...bir şekilde odaklayıp minimuma indirme işlediğini... ...çok farklı şeyler anlatıyorlar da oralara hiç girmeyeyim. Hani nasıl bağlantı yapabiliriz bunlarla ilgili? Tefekkürü bu da bağlanabilir miyiz hani? Şöyle diyelim yani bu e, gayrimüslimler meditasyon diye söyledikleri ya da işte tarif etmeye çalıştıkları şeyin bizim dinimizde yapılan usul şekli tefekkür hilmet. Şimdi tefekkür düşünmek elde etmiş olduğun ilimle vakıf olduğun ilimle birlikte bir düşünceye girersin. Birbirleri arasında bağ kurmaya çalışırsın. Burada himmet dediğimiz mevzu işte yabancıların meditasyonda bir noktaya odaklaşması konusu. Burada e, tasavvufun bize tarif ettiği Burada himmet. Burada nefese odaklanıyor. Biz işte bir... Şey beş duyumuzun, beş duyumuzun ötesindeki tüm duyularımızı tabii bunu ilk etapta insan ne kadar bilincine varırsa bu duyularının neler olduğunu ve nasıl kullanacağının daha bilinçli bir şey yapmış olur. Himmet gücü ortaya koymuş olur. Bu beş duyumuzun ötesindeki tüm duyularımızı, beynimizi, aklımızı, fikrimizi bir noktaya odaklarız. İşte ben işte zikirle bunu yapabilir miyim? Onlar nefes Tabii odaklanıyor. Ki. Ben o zaman isme odaklansam. Tabii ki. Zikirle. Zaten şu verdiğimiz esmaların, yani bu çekilen isimlerin e, zikirlerini de eğer yapabiliyorsak o ismin manasını düşünerek işte senin dediğin gibi bir nevi meditasyona çıkıyor. Hı. Ya da tefekküre çıkıyor. Ya da himmete çıkıyor. Öyle diyelim. O ismin mesela işte mürid, irade sahibi. Bunu düşünerek veya işte kutluz, saf, temiz, arı. Bunu, bu, bu manayı düşünerek kutluz isminin zikrini çekerken bunu manayı düşünüp kendinde bir saflaşma, arınma, temizlenme, üzerindeki gerek fiziksel hücrelerinde olan bir takım zararlı maddelerin atılması vücuttan dışarıya temizlenmesinin şuurla, bir şuurla bunu düşünmek gerekse ahlaken, ahlakında olan bir takım olumsuzlukların Bütün her heh, yani. senden atılması, temizlenmesini tefekkür ederek bu zikri yapabilirsen bu zikir müthiş derecede tesirini açığa çıkarır. Çok kısa bir sürede açığa çıkarır. Yani kişi mümkünse eğer böyle yalnız başına sakin bir yerde yapabiliyorsa bunu başka bir işi gücü olmadan bu tefekkürle birlikte bu zikri yaparsa işte o o kadar hızlı bir gelişme yapar ki normalde bu zikirler bu verdiğimiz zikirleri Normalde bir insanda tesirinin açığa çıkıp da işte ben değişmeye başladım dediği süreç dört aydır. Dört ayda normalde çıkar. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz okusun fark etmez. Çünkü bilinçsiz dahi okusa insan o zikri o kelimeleri beyninde çalıştığı için bilinç altında muhakkak onun tesirini açığa çıkartacak yani. Sadece dilin dahi zikretse. Gözün başka işlerle uğraşıyor olsa bile, yolda, pazarda, çarşıda yürüyor olsan bile. Sadece dil yeterli mi yani? Hayır. O senden açığa çıkmasında yeterli. Uzun sürer ama. Ama çıkar. uzun sürer. Mutlaka ve mutlaka açığa çıkarır. Mutlaka. Hı -hı. Çünkü buna delil şudur. Elhamdülillah. Ee, Allah'ın huzuruna kul çıkarıldığı zaman eğer ki diliyle zikrettiyse Allah'ı ama o anda gözü başka şey değildi. Kulağı başka şey değildi. Eli başka şey Hı -hı. Ayağı başka şey değildi. Hı -hı. Tamamen gafletteydi. Kalbi de başka şeydeydi. Ama bir tek dile dolamıştı. Allah zikrini veya işte kelime-i her neyse. Sadece dil zikrediyordu. Nurten İbn-i Hazretleri diyor ki Allah işte bizim 8 biz tane 8 tane organımızdan mesulüz. Allah 8 organdan hesap soracak. O 8 organdan biri gaflette olmayıp 7'si gaflette olsa o birinin gaflette olmayarak Allah'ı zikretmesinin hürmetine Allah o kulunu rahmet edip bağışlayabilir diyor. Elhamdülillah. Kesin bağışlar demiyor. Hı -hı. Ama böyle bir şeyi var. Çünkü diyor, gaflette olmayan bir yer var. Neresi? Dil. Veyahut da yedi organ gaflette bir tek kalp. Gerçi kalp gaflette olmadı mı? Öteki organların hepsi gaflette olmaz. <gülüyor> o örneklememiz yanlış oldu. Bir göz diyelim. Göz gaflette değil. Allah kelamına veya işte bir şeye bakıyor. Hayır bir şeye bakıyor. Ama diğer organların hepsi gaflette. Aynı şekilde o veya el. Eliyle bir hayır iş yapmakta. Bunun gibi. İşte e, nereden geldik? Kimmetten geldik buraya. Şeyi düşün, e, Zikri yaptığımız zaman, o zikri yaparken işte o bu beş duyumuzun ötesindeki tüm duyularımızı, kuvvetlerimizi toplayabilirsek bir noktada. Burada antiparantez, açalım bir parantez şunu söyleyelim. Allahu u Teala alemde her ne yarattıysa yaratmış olduğu mevcudatın her çeşidi ne olursa olsun yıldız olsun, gezegen olsun, melek olsun şeytan olsun, cin olsun neyse taş olsun, kuş olsun hepsiyle diğer yaratılmışın bir bağı vardır. Gözükmeyen, bilinmeyen bir bağı vardır. Adeta bütün alemde yaratılmış her nesne ya da eşyanın bir ip uzanmakta bizim elimizde bulunmakta. İşte biz o himmetimizi kullanarak o beş duyumuzun ötesindeki duyu sistemimizi <gülüyor> çalıştırarak kendimizi odaklayabilirsek o alemdeki yaratılmış o şey ile irtibata geçeriz. Yani o şeyden o uzanan bize ipi bilmiş oluruz. Hangi ip ondan, ondan uzanan ip? Ve o ipi çekmekle de etki yapmış oluruz. tesir. Alem küçülse küçülse insan olur. İnsan büyüse büyüse alem olur. Alem olur. Mevzusu insanın kamilin bütün alemde cereyan eden olayların hepsine müdahil olabilmesinin hakikati ve hikmeti budur işte. Burada yeter. Yani. Çünkü alemde her ne yaratılmışsa her şeyde bir bağ vardır insanda. insanı kamilde. Yani her şeyi o belirliyor değil mi? Tabii ki. Her şeyi. Her şeyi. Akla gelebilecek her şeyi. Tabii. Şimdi burada tabii ki o belirliyor. insanı kamil belirliyor. O insanı kamil alemde cereyan eden tüm olayların e, seyrini belirliyor. Fakat şurayı iyi anlayalım. O insanı kamil artık kendi benliğinden, beşeriyetinden kurtulmuş. Yani, yani orada Hakk'a tam ayna olmuş, evet. saf ayna olmuş. Dolayısıyla Hakk'ın emri, alemde insanı kamil üzerinden cereyan etmekte. Burayı anlayalım. Bazı insanlar itiraz ediyor. Ya diyor Allah gücü kudreti yok mu? Bütün bu alemi yönetmeye de böyle saçmalık olur mu? Neymiş? Yaşayan bir tane insan varmış, insanı kamil. Zamanın kutbu, gavsı. O her şeye tesir edermiş. Alemde her şeye nüfuz edermiş. Böyle saçmalık olmaz deyip itiraz ediyorlar. Hı hı. Evliyayı kabul etmeyen bir zümre var. Burada o insanı kamil olarak açığa çıkan kişinin sadece beşeriyetini görüyor bu cahiller. Yani ona beşeriyet insan olarak bakıyor. Kendileri gibi bir insan olarak bakıyor. Halbuki o beşeriyetinden arınmış. Saflaşmış. Tam bir cilalı ayna olmuş. Nereye? Hakka. Hak. Artık hak Allah sünnetullah kanunu gereği bu alemi böyle yaratmıştı. Bu alemde her devirde mutlaka bir insanı kamil var. Kıyamete kadar da var olacak. Ne zaman ki o insanı kamil, son insanı kamil ölecek, işte kıyamet o zaman kopacak. Evet. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki insanı kamil alemin direğidir diyor direği. Direk yıkıldı mı çatı göçmez mi? Evet. Göçer. İşte diyor en son insanı kamil öldüğü zaman işte hadis-i şerifte geçen Allah diyen, Allah, Allah diyen kalmadıkça kıyamet kopmaz diyor ya Resulullah Efendimiz Buradan kasıt işte o insanı kamil. Allah diyen. Yoksa öyle sıradan insanlar değil. Yoksa insanı kamil öldükten sonra dünya üzerinde yaşayan insanlardan da Allah diyenler olacak. Ama gaflette bilgisiz. bilgisiz cahilce. Bilgisiz yaramayacak yani, o yani. Onların Allah demesi o insanı kamilin Allah demesiyle bir değil tabi. Elhamdülillah. İşte o insanı kamil alemi ayakta tutan. Beşeriyet cihetiyle insan gibi gözüküyor bizim gibi. Fakat hakikati itibariyle beşeriyetinden arınmış. Hakkı aynı olmuş. Hak alemde neye zuhur edecekse kainat üzerinde o insanı kamilden yansıyarak yani o insanı kamil planlıyor programlıyor gibi gözüküyor planlayan programlayan hak tabi Allah-u Teala. Onun evet. üzerinden açığa çıkıyor yani tasarruf tasarruf gücü oluyor yani tasarruf etmek alemde tasarruf etme gücü insanı kamilde. Aynı insanı kamil derecesinde olan müferridun fertler denilen Allah'ın veli kulları var sayısını Allah biliyor. Onun sayısı belirtilmiyor kitapta mesela. Evet. Derece olarak Allah'ı bilmekte. Derece olarak aynı o zamanın kutbu. insanı kamilinin derecesinde. Ancak Allah onlara tasarruf yetkisi vermemiş. İnsanı kamil gibi alem üzerinde tasarruf etmiyorlar. Onların işi gücü Allah ile haşır neşir olmak. Böyle kulları da var Allah-u Teala'nın yeryüzünde. Sınavı, sınavı. Bitti, Herke, herkesin sınavı var. Sınavsız kimse yok. Peygamberler sınav edilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir takım zorluklar çilelerden geçmiş. Yani Bak ne diyor Muhittin i̇bn Hazretleri? Kabre korununca diyor Peygamber Efendimiz'in duası var. Ölülerin, dirilerin fitnesinden, Deccal'in Deccal fitnesinden, fitnesinden, ee, fitnesinden. Kabri, kabir fitnesinden sana sığınırım. Evet. Muhittin i̇bn Hazretleri diyor ki kabir fitnesi <gülüyor> Normal insanlar için olduğu gibi peygamberler için de var. Tabi tahiyyatta okunan nokta buydu değil mi? Ama tahiyyatın neresinde okunuyor? Tahiyyattan sonra. E tahiyyatından sonra mı? Tahiyyattan sonra. sonra. İster teiyyattan sonra okuyabilirsin, son... salibarikten sonra okuyabilirsin. O en da kısralama sorun yok. Akla neredeki bazen tahiyyatta geliyor, bazen en sonda geliyor. Olur Bak, Rabben o... okursun sonra okursun. Hiç hani... fark etmez yani maksat tahiyyatla <gülüyor> oturuşta o duayı oku, okumaktır yani. Elhamdülillah abi. Ne zaman istersen o zaman oku. İstersen levarikten öne al, istersen sona sona al. Ama oturuşta tahiyyat önce. Elhamdülillah. Yani tahiyattan sonra dilediğin duayı okuyabilirsin. İşte orada peygamberlerin de şeyi var. E, kabir fitnesi dediği mevzuda da pe melekler peygamberlere de soru soracak. orada da fitne, fitne demek sınav demek. O zaman da peygamberlere soracakmış işte ey falan peygamber falan kişi. Elhamdülillah. Sen Allah'tan e, Cebrail isminde bir melek varmış. Cebrail isminde biri varmış. Allah'tan haber getirirmiş, vahiy getirirmiş, bir melekmiş. Onun hakkında ne diyorsun? Diye soracak diyor kabir melekleri peygambere. Bakın peygambere dahi bu soru soruluyor. Normal bizlere de peygamberimiz soruluyor. Ey falan kişi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismini zikrediyor işte. Muhammed isminde biri gelmiş. peygamberdim de mi demiş? Alaycı Son peygamber yani. demiş alaycı şekilde. Ne diyorsun bu hususta? Sen ne düşünüyorsun? Peygamber miydi o? İşte o, o zaman biraz itikadı zayıf olan, şüpheci olan kaçamak cevap vermeye çalışır diyor. Melek, ya e, e, melek, meleklerin o tavrını görünce böyle alaycı bir şekilde konuştuğunu ulan bu, bu melekler böyle konuşuyor. Bu adam yoksa ben peygamber diye biliyordum değil miymiş bu acaba? Ben peygamber diye başka bir insana mı inanmışım acaba? inancı zayıf ya. O zaman şüpheye düşer diyor ve der ki diyor ya halk arasında herkes öyle diyordu. Peygamber diyorlardı. Yani de o halka öyle diyorlar diye biz de peygamber dedik der diyor. İşte burada o zaman fitneye, tuzağa düşüyor işte. Ama inancı itikadı sağlam olan kişi elbette ki o Allahu Teala'nın bana gönderdiği peygamberidir. Ben ona inandım, iman ettim der. Meleğe cevabı verir diyor. O kabir fitnesi oluyor. Ondan muhafaza et bizi Ya Rabbi diye dua et diyoruz. Abi bu kısmı namazda. bilmeyen bir kişi ama zahiren yaşadığı tarihte de insan biliyor yani. Bir yani sıradan insanlar da Peygamber Efendimiz'e her daim inanıyorlar. Bir zannında olan Allah Celle Celaluhu, Allahü Teala olduğu gibi evet. bir de zannında olan bir peygamber var yani. Evet. Tamam mı? Yani diyor ki bir şeriat getirmiş biz inanıyoruz, onun dinine inanıyoruz iman ediyoruz, namaz kılıyoruz ama bu konuyu bilmiyor mesela. İşte kabir fitnesini bilmiyor mesela. Evet. Hani hiç bu duymamış yani. Hı hı. Bir yerde duymamış yani. İşte ama kabir azabını falan biliyor ama işte kabirde bir imtihanın olduğunu falan bilmiyor. bilmiyor. Peki bilmediği anda da burada mesela bir peygamberi bildiği için günümüzde biliyor yani zaten Oradaki evet. vereceği cevap nasıl bir şey olabilir yani? Bilmiyorum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bence bilenle bilmeyen arasında hiçbir fark olmayacak. Çünkü sınav gereği olmaması lazım. Ne olması lazım? Sınav gereği... Kabir, azabı, ay, azabı ...kabir fitnesini hmm. bilmekle bilmemek arasında fark olmaması gerekiyor. Nasıl yani? Olur yani. E, şimdi herkes eşit olması gerekiyor orada. Niye? O zaman hazırlayalım Ahmet'e bütün cevapları. Kalbimizden böyle patır patır söyleyelim. Yoo, hazırlamakla alakası yok. Burada istediğin kadar ezberle. İşte Ama bu işte, diyorum ben. İtikadımla alakalı. Bir şey. İçinde olan He. şey olacak. O. İçinde olacak tabi. Adam onu bilse de yani bilmese bile o içinde varsa hiç de önemli değil. O zaten ağzından çıkacak hepsi. A Aynen öyle. Ee, yani, yani. Oraya geliyor olay. Şimdi hani şöyle anlatayım ben birazcık daha açayım. Şimdi bu e, hakikatlere dair ilimleri herkes bunlarla haşır neşir olmadığı için abi. Şimdi normal bir namazında niyazında bir insanla konuştuğun zaman kafası karışabiliyor yani. Ya birazcık bahsettiğin zaman ben bu açıdan baktım yani. Ona. Evet. Tamam mı? Dedim ki hani anlatırım mesela sen bu muhabbetlere vakıfsın, dinleyebiliyorsun, algılayabiliyorsun, en azından kafamda bir şeyleri belirleyebiliyorsun yani. E, düşünce yapında oluşturuyor. Ama sıradan bir insan ya bir anda bir hayret düşüyor abi içinde yani. Bir hayret Olur. oluşuyor Olur. yani. Ya nereden geliyor, nereden biliyorsun bu muhabbetleri, nasıl bir şey bunlar falan diye. O açıdan dedim hani bu bilen adamla bilmeyen bir insan bir olmadığı gibi... Oradaki insan ama bir inanmış, bir zan var yani. Bir i̇tikadı var yani. Ne kadar yani. cahil olursa olsun ilim hani sahibi olmayabilir. Peygamber Efendimizin kadın üzerindeki gö göğü göstermesi evet. bir noktada. Aynı onun noktasındaki gibi. gibi. Yani. İman etmez. Yani. Bir insan da buna inanmış, ona da cahil bir insan ilmi olmasa bile Allah'a inanmış, iman etmiş, namazını kılmış. Hı. Habirde ona o da fitne olduğunda, sorulduğunda melekler sen böyle böyle ne düşünüyorsun diye Peygamberimizin isminizi zikredip alaycı bir tavırla. Söylediğinde ben ona inandım iman ettim diyecek. O <gülüyor> Tabii ki. Çünkü içinde var o iman, itikad. <gülüyor> i̇nandım iman ettim diyecek. Ne kadar onun hakikatini bilmese bile. Hazreti Ömer öyle bir şey söylese kılıç falan arar orada. Burada dünya hayatında yaşarken orada sorulacak soruları ezberlemiş olmak fayda etmiyor. Orada tamamen şeye göre İçe göre. Muhitin araba Hazretleri'nin bir sözü vardı. Bu dünya hayatında hüküm ağızdan çıkan söze göre verilir. Ahirette hüküm batındaki hale göre, batından çıkan duruma göre verilir. Kalbin durumuna yani. Burada mesela adam yaptım ya da yapmadım diye bir şey söylediği zaman ne yapıyorsun? Hakim sözüne itibar ediyor. Başka bir şey de yoksa. Şahit yoksa. Aynen. Mesela dünya hayatında bir münafık. Ben inandım, iman ettim deyip kelime inşaatı getirdiği zaman onun kafasını koparamazsın. Dilinle söylemiş, kelime inşaatı getirmiş. Ama kalben belki münafık inanmıyor. Evet. Sadece kellesini kurtarmak için yaptı bu işi. Ama evet. dinimiz ne diyor? Kelime inşaatı getirdiyse iman ettim dediyse öldüremez. Hüküm böyle. Bu dünya hayatı. Evet. Bize ilim olsa kalbine açıp bakma ilmi mi? Bak. <gülüyor> Kalbini açıp bakma ilmi <gülüyor> olan kulları var Allah'ın. Basiret ehli kulları var tabi ki. Onlar görüyorlar. Geçen hafta mı ondan önceki hafta mı işte. Önceki hafta O işte. Allah'ın öyle basiret ehli kulları vardır ki diyor baktığı zaman kalbine kişinin imanlı olup olmadığını bilir. İstediği kadar sözde ben imanlıyım Müslüman deyip Müslümanım deyip beş vakit namaza gitsin. Onun imansız bir insan olduğunu görür diyor bilir. İlahi feraset. Ama diyor işte zuhurda açığa çıkan şekil neyse ona göre hareket etmek zorunda ona. İmansız olduğunu bilse dahi evet. bu, bu işte kafirdir. Bu münafıktır diye gidip kafasını koparamaz. Yapamaz. Yani öyle diyor. Bir de yani öyle dediği namaz kıldığı için de i İbni Arabi bizim malını da korumakla da yükünlüyüz diyor mesela. Bunlar da konuşuyor. Çok da enteresan tabii. bir şey. Çünkü Müslüman gözüktüğü için yani canı ve malı korumakla, korumakla mükellefsin diyor. Evet. diyor. Canını ve malını. Çünkü öyle gözüküyor yani. Evet, Yapacak şey bir şey yani. yok. <gülüyor> zahir öyle gözüküyor. zahir öyle gözüküyor. Tabii zahirde öyle gözüküyor. Yani, e, ona göre mesela e, o kalbine bakabilme yeteneğine sahip olan kişi kadı olsaydı ve onu yargılarken <gülüyor> onun biline inanmayıp kalbini görebildiğine göre, ona göre hüküm verseydi bir sıkıntı çıkarır mıydı Allah? In? Ayete. Çıkı. Yani sorgular mıydı? Çıkabilir. Olur. Çünkü şimdi kadının e, görevleri ve ne şekilde hüküm vereceği Kuralları ortada. Göre Zahire verilecek. göre. Kalbin şeriata şey göre. göre. Şeriata göre verecek kadın. Mecburen. Ama kalpteki genel olay yaşanan bir şey abi. Dile tesir etmez mi yani? Yani kişinin zahirindeki yaşantısı. eder, tabii. Yani eder, yansır yansır, yani. yansır yani. yani. Bilen için tabii ki görebilen için Hı. mutlaka yansın. tesir eder. Hani biz kişinin zahirine bakarız Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi bu nokta dağılıyor. Yani zahirde bir bakımdan önemli yani. Tabi zahir çok önemli çünkü mutlaka tabi içindeki içteki alemdeki oluş muhakkak dışa da yansıma yapar. Kadılık örneğine geldim de aynı senin dediğin mevzu burada cereyan etmiş işte Aziz Mahmud Hüdai zamanında. Hacca gidiyor ya Elhamdülillah. adamın bir tanesi karısına diyor ben hacca gideceğim hacca gideceğim eskici dede götürüyor ya hacca iki günde haccılığını yapıp geliyor kadın itiraz ediyor ben diyor bu adamı boşayacağım kadıya çıkıyorlar Hı -hı. yalancı bu diyor. Aynı Yeruz'u cereyan ediyor işte. Kadıya işte şeye gidiyorlar. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kadı. Diyor ki böyle böyle kadı efendi. Bu adam diyor Hacı'a gittim geldim diyor. iki günde gidip gelmesi mümkün değil. Arabistanlere burası nereye? Ben diyor bu adamı boşacağım bu yalancı diyor. Adam da diyor ki hayır ben gittim. Var mı ispatın delilini? Evet var diyor işte. Buradan kafileden diyor işte. Ali, ağa, Hasan, ağa, Mehmet Efendi, şeyde görüştük kavaf yaparken. Hemgibi. Kadı, bak kadı karar vermiyor. Be şeyin beklenmesine karar alıyor. Hacdan kafilenin 3 ayda dönüyormuş. Dönmesine beklenmesine karar alıyor. Ondan sonra hacdan kafile dönüyor. Hani senin seni gördüğünü söyleyen tanıklar diyor, işte şunlar, şunlar. Adamları çağırtırıyor kadı. Hakikaten görüşmüşler. Ay maşallah. Şimdi şahitler Doğruluyor. Doğru. Akıl mantık almıyor. Ama zahiren şahitler doğruluyor. Öyle Zahirde şey şahitler oluyor. aynen anlattığı şekilde görüşmeleri var. Çok. Kadı bu işin içinden çıkamıyor. Zaten o olay e, kabularını yakmasına vesile oluyor. Zaten <Gülüyor> Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin kadılığı bırakmasına vesile oluyor. O zaman diyor ki aklen, aklın almadığı bir iş ama hakikatte var. Bu iş nasıl olur? Eskici Dede'ye gidince de Eskici Dede gidiyor şeye. Aziz Mahmut Hüdayi e, Üftade Hazretlerine. Git ondan öğren bunu diyor. Ondan sonra gidip ona talebe oluyor biliyorsunuz sonrası. İşte akıl almıyor. Akıl bir yerde almıyor. Akıl armadığı yerde iman devreye giriyor. İman bir yere kadar iman kişiyi götürür. Ondan sonra imanın bırakıldığı nokta da var. O zaman da ilkan devreye girer. İkan geçiyor, değil mi? Artık görmek. İkan. Yakin elde etmek. Görmek. İman görülmeyene iman edilir. Allah'a iman ettikleriz. Peygamberine iman, i̇man ettik, ettik Kader'e iman ettikleriz. Gördüğümüz bir şey mi? Meleklerine iman ettik deriz. Görmediğimiz bir şey. Görmediğimiz bir şey Görmediğimiz bir şeye iman ederiz. Ne zamanki görürsün o zaman işte imandan çıkarsın. İkan olur o zaman. İmandan düştüm dersin. İmanı bıraktım artık. Ha, Halk yanlış anlar o ayrı mevzu. <gülüyor> ben onlara iman etmiyorum dersin. Ne, ne yapıyorsun? İkan ediyorum dersin o zaman. Çünkü artık görmeye başlamışımdır. Elhamdülillah. Görüşle birlikte ikan hali, yakin. İşte burada da derecelerde Muhattin İbn diyor ya, önce Müslüman, sonra mümin, mümin. ondan sonra e, i̇hsan, sahibi. ihsan sahibi mümin oluyor. Üçüncü aşama. Yani ikan haline geçmek, ihsan sahibi mümin. İhsan nedir? Allah'ı görürcesine evet. ibadet ediyor. İşte orada bir görmek olayı hazır oluyor. Artık kişiye keşfi açılıyor. Keşf açıldığında Allahu Teala'dan açılan keşifle o şeyin hakikati o kula açılmış oluyor. Hiç şek ve şüpheye düşmeyecek şekilde o hakikat açılır kula. Eyvallah. Açıldığı zaman kul zerre kadar şef ve şüpheye düşmez. Eyvallah. Kalbi tam mutmaya olur. Kalbine oturur o işin hakikati. Buna da ikan deniliyor işte. Bizim en çok Rabbimizle hem hal olduğumuz vakit namaz vakti yani bu namaz vaktinde en iyi şekilde veya en güzel şekilde niyetiyle olsun, abtesiyle olsun. Ee, mesela bunları böyle bir kısaca özetleyebilsek, yani bir kişinin kılması gereken zahiren zuhurda yapması gereken işte e, abdest alırken Müminler Rabbinin bir batini manası var ve evet. de zahiri manası olan şeyler var yani. Evet. Yani ellerini yıkarken veya ağzına su verirken, yüzünü yıkarken, yüzünü yıkarken yani. Evet. yani Bunlarda bir kalıp oluşturmak gerekiyor değil mi abi böyle yani en azından? Yani o abdest alırken tüm ağzı yıkarken o hal üzere düşünmekte tefekkür etmekle güzel bir şeydir tabii ki. Yani bilinçli olmanı sağlar. Himmetinin o şey üzerinde olmasını sağlar. Dağılmaz himmetin ee, tabii ki. Hani diyor ya, dedi ya hani daha namazı ezan okunmadan kendini namaza hazırlayabilmek. Hı hı. Daha işte hazırladığı vakitte de namaz kılamasa bile, ölse bile... Kılmış hikmine geçiyor. Kılmış geçiyor, geçiyor gibi evet, oldu yani. Tabii öyle dedi. dedi. Evet, mutluluklara bahsederim. Öl. Ölmüş olsa bile, ömrü kafi gelmese, niyette abdestini, alış niyeti namazını kılmak içindi. Yani mesela işte belli bir sureler. Yani hani insanın en çok ya başka türlü e, peygamber Efendimiz hani sahabe-i ikram neydi? Bir, bir sonraki vakitte daha böyle, da çünkü hem hemhal olacaktı yani. O bilinçteydiler, o şuurdaylar. Rablerinin yani. huzurlarında e, münacat, namaz evet. münacattır. Yani evet. kul ile Rabbin konuşması. konuşması. Konuşması. Burada bir ikilik mevzu bahis yani. Hem kul hem Rab. Rab ile kulun konuşması olmuş oluyor namaz. Evet. Dolayısıyla kul, kamilen kulluğunu yaşadığı yer oluyor namaz. Mesela şeyde öyle değil. Zikir anında öyle değil. Evet. Veyahut da başka şeylerde orada artık kul edinmiş olduğu hakikatle birlikte zikrederken onun dilinden zikreden hak olduğunu da görebilir. Hak ile birlikte olup hak olduğunu da görebilir. Orada kendinden geçmiş olur. Kendi kalmaz. Kendinden fani olur. Ama namazda fanilik yok. Namazda kul kulluk bilincinde olması gerekiyor. Kul Rabbi ile münacatta, konuşmakta. Dolayısıyla her daim kul olduğunun bilincinde olması gerekiyor namazdayken. Dolayısıyla kulluğun kamil olduğu bir ibadet şekli oluyor namaz, zikir gibi değil işte, ya tefekkür de Allah'ı işte yani tefekkür etmek, işte. zikretmekteki de gibi değil bu. Orada ne Hı oluyor? Kul, kulluğunun bilincinde olarak Allahu Teala ile karşılıklı konuşmaya giriyor. Yarısını kulluma verdim, yarısı Fatihanın. Fatihanın, Fatiha öyle diyor. Namazın evet. yarısı benimdir, yarısı kulluğumdur diyor. Evet. evet. Burada da münte en ikna namazetleri en önemli şey de Fatiha'da görüyor yani. Fatihasız hadis-i şerifte geçtiği gibi Fatihasız namaz olmaz. Fatiha'yı bilinçli bir şekilde kul okuyabiliyorsa diyor. O manasını idrak ederek Güneşim, özümseyerek nafile ve bütün namazlarda mı sadece farzda mı abi geçerli? Yoksa tabii namaz tabi, hepsinde tabi, geçerli mi? Tabii namaz namazdır sonuçta. Namaz namazdır yani. Adı değişse de farz, nafile fark namaz etmez. Namaz namazdır yani. Tabii sonuçta namaz yani Allah'ın huzurundasın yine hmm. e, Rabbinle münacattasın. Konuşmaktasın. İster nafile namaz kıldı, ister farz namaz kıldı. Farzdan sorumlusun. Nafile isteğe bağlı. Ama sonuçta namazdır. Zaten bir de şöyle bir şey var. Nafile namaza niyetlendiğin anda o sana farz oluyor zaten. Bütün ibadetler için ve Nuh tin-i Hazretleri bunu açıkladı. Ne dedi? Bir insan bir nafile ibadet yapmaya niyet edip de harekete geçerse o nafile ibadet artık onun üzerine farzdır. Yapmazsa mesuldür. Buradan kalktım. Dedim ki şimdi Allah rızası için iki rekat namaz kılacağım dedim. Abdest almak üzere kalktım. Lavaboya gidip abdest almaya niyetiyle kalktım. Ondan sonra bir şeyler oldu. Vazgeçtim ondan sonra. Üşendim. Elhamdülillah. O niyet üzere harekete geçtiğim için ondan mesul. Kendime farz kılmış oluyorum. Aynı şekilde nafile oruca niyet ettim. Farz oruç değil. Ramazan orucu değil. Nafile oruca niyet ettin. Oruç tutmaya niyet ettin. Gündüz bozdun orucu. Bir gün oruç tutmak zorundasın. Çünkü artık senin üzerine farz oldun oruç. Elhamdülillah. O bir gün oruç tutmak zorundasın. O yediğin orucun yerine. Yani şimdi belirlemiş bir oruç var. Ama o günü bir problem var. Bir sıkıntı var. Tutmak istemiyorsun yani. Onda sorun olur mu abi? Yok. Niyet etmediysen problem yok. Yani Bizim dediğimiz mevzu niyet edip harekete e... geçtikten sonra. Ha, elhamdülillah. Niyet ettin, harekete geçtin. Ondan sonra vazgeçsin o nafile ibadetten. O zaman peki günümüz hayatındaki şartlarda da işle de alakalı. Ben niyet ettim yapmıyorum abi. Yapmıyorum. Yani ben yani. de onun şeyde korkmuştum mesela ben, ben onu ilk öğrendiğimde. Ben düşüncelere dahi yansıtacağımızı düşünerek korkmuştum ama işte... ibadetlerle bu alakalı. Yani i̇badetten yani. alakalı. Tabii ki ibadetlerle tamam, alakalı. Abi abi. Nafile ibadetlerle alakalı bir mevzu. Yani hani işe başlıyorum ben o anladım işe başlıyorum bir olumsuzluk bir şeyle karşılaşıyorum. Yok, ondan o işten başka hani işe döndüm bak. Yani. İşle çevrebilir miyim? alakalı. demiştim ben. Hani ibadet diye hani okumuşlar ama yani hayır hayır olar düşünür mesela ne yaptık falanca adamın ihtiyacı varmış onun ihtiyacını gidermek için ben üzerimden şu kadar parayı ayırdım. Elhamdülillah. Onun ihtiyacını vermek üzere çıktım gidiyorum vermeye. Ya, fiilen çıkarsak. Fiilen. İşte Heh. ben şeyler korkuyordum düşünüyordum düşünceyi de ben üzerimize hak diye hani faz oluyor diye. Çok ince Sonra düşünüyorsan üzerine farz olur. Onda ben çok sıkıntı yaşadım. Çok düşün, ince düşünürsen olur. Muhsinim Nabi Hazretleri ne diyor insanlar diyor. Akşam oldu mu fiillerinin hesabını yaparlar. Ben düşüncelerimi evet, düşüncelerimin hesabını yaparım. Diyor. İşte o mertebeye gelen insanın düşüncesinden de mesuldür. Çünkü onlar düşüncelerinden mesul. Yani. Bir şeye niyet etti yapmadı. O düşünceden o zaman sevap günah cetvelinde işleniyor onlar. O zaman çok bu güzel. idrake vardığın zaman bu yani söyleniyor. bu şuura vardığın zaman. Evet. O idrakteysen yani. işler o. <gülüyor> Yazılır. O zaman niyet ettiğin şeyi yani, yani niyet edip dillendirdiyse insan onu yapması lazım. Falancaya yardım etmeye niyet ettim. İhtiyaç sahibi birine dedim çıktım yola giderken vazgeçtim. Birisi alo dedi acil gel aşağıda işimiz var dedi. Aşağıya gittim. O yardımdan da vazgeçtim sonra. Ver, ya verecektim ona yani ama vermedim. O olmadı ama daha sonra oldu. sonra oldu problem yok. yerine gelmiş oluyor. Anladım. Ama vermeye niyet ettim ve fiilen de harekete geçip de vermediysem mesul olurum. Elhamdülillah. O zaman mesul olurum. Fiilen harekete geçmediğin zaman da problem yok. Evet. Böyle durumlar alışkanlığa alışkanlıkla oturmaya çalışıyor. Hani bir kere yapmaz, iki kere, üç kere bitiyor. Evet. Hani ama. Hani alışkanlıkla oturunca hani niyet edip çıktın, işin çıktı vesaire. alışkanlığa oturunca öyle bir artık bir yerde sinyal geliyor ki ya da artık işte nasıl tak diye geliyor aklına. Allah diyorsun hani o evet. hani şey yapacaktım hemen gidiyorsun. Gidiyorsun, alışkanlığa hallediyorsun Alışkanlığa içeri. oturmazsa Hatıra da gelmiyor. Gelmiyor. Yani Aynen öyle. Has, tabi hassaslaşırsan muhakkak hatır, onu, onu rahatsız eder çünkü. Bir iki üç ay vesaire işte birçok olayda da sıkarsan kendi o artık oturuyor. Adet haline gelir artık. Tabi ki. Alışıla gelmiş bir adet olur. Rahatlıkla yapabilirsin onu. Sıkıntı olmaz. İşte bu niyet önemli. İşte kalpten geçen mevzuları dünya Allahu Teala kalbinden geçen, Müslümanın kalbinden geçenden mesul tutmuyor bir teker hariç, haremi şerif bölgesi, Mekke. Orada kalbinden geçen de mesul Müslüman. <gülüyor> Hacca gittiğinde, <gülüyor> Umre'ye gittiğinde, haremi şerif Mekke sınırları dahilinde bulunduğumuz zaman kalbimizden geçen düşüncelerden de mesulüz. Onlar da yazılıyor, Siyapya'da. Normalde yani. güzel düşüncelerden mesuliyiz. Zaten güzelleri de Allah yazıyormuş. Hakikaten. Yapmasak bile. Tabii. Niyet etsen de Hı -hı. onun yerine gelmese de yazılıyor. Yapmış gibi yazılıyor. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Sıkıntı yok. Hani kötülerde. Ama işte o Mekke'de bulunduğu dönemde kötü düşünce de geçtiyse o da yazılıyor. Kötülük olarak yapılmış gibi. E, ya İnsan hakkında geliyor arada. Benim geliyor. Hemen kesebiliyorum. İki, iki, bir sani, Tabii iki saniye de olsa. Hani sonuçta bir, hani, gelecek o. Hani, belki hani. Bir belirli bir zaman sonra oraya hani ulaş, ulaş <gülüyor> ulaşabilir miyiz bilemem ama ömrümüz var. İnsamız yani, olur tabii gelir. Geliyor. Gelir. Bir saniye dostu, iki saniye dostu kesip atıyorum ondan sorumlu olur muyuz Halim Bakın şeride? tövbe ettim bir sorumluluk yok. Yani gelen düşüncenin yanlış olduğu, hatalı olduğu bilincinde ve idrakindeysen ve tövbe estağfurullah dedin iyi bir 2 saniye sonra 3 saniye sonra. Temizlemiş olur. Olsun. Aramış şerifte de tövbe. tövbe tövbe temizliyor bak bunu iyi bilen. Elhamdülillah abi. Şimdi bir de şu tövbeyi nasıl tövbe çalalım yani? Tövbe diliyle olan bir tövbe mi? Kalple de da olur. Kalple olan. İlle dil ile açık tövbe etsin diye söylemeye gerek yok. İnsan yani şu günah, şunu işlediğimi biliyorum günah olduğunu bilincinde oldum ama Allah'ım sen beni affet. Ben tövbe etmek istiyorum. Bunu dille söylediğim zaman aynen dille aynen yani yerine gelmiş olur. Kalbem de söyledim mi yerine gelmiş. Zaten Muhtin İbn Arabi Hazretleri ki tövbe pişmanlıktır. Elhamdülillah. Yaptığının yanlış olduğunu Allah'ın şeriatına göre yanlış muhalif bir hareket olduğunu, günah kazanmaya sebep bir fiil olduğunu idrak edip de pişman olmak tövbedir. Bunu illet dilimle tövbe ettiğim, tövbe ettiğim diye bağırarak tövbe etmek şartı şeyi yok, kastı yok. Yaptığın işin yanlış olduğunu idrak edip de pişman olduğundan sen tövbe etmişsindir zaten. Evet. Tabi. Tövbe evet. pişman yani. Buradaki gerçek pişmanlığı kastediyoruz yani. Yaptığının hatalı olduğunu anladın ve pişman oldun. Bunu yapmamam lazımdı. Bir işte Allah'ın emrine bu şekilde muhalefet etmemem lazımdı. Ben bu yaptığımı nasıl yaptım ben bunu? Bundan çok pişman oldum. Allah'ın huzurunda utanç duydum. Mesela yani diye. Bu anda düşündüğün anda kırmak yani hani diyelim ki şeyi kırdık yani abi. Bu bir, bir günahtı yani. Kırdığım için. Ama o o da kaldı yani. Ama ben ya ben böyle böyle günah ama gidip yüzünden yani o hak var ama, ama hak var. hakkı var orada. Yani. Şimdi başkalarına karşı ikinci üçüncü şahıslara karşı bir fiilimiz varsa hareketimiz orada kul hakkı giriyor devreye. Hem hı. yaptığından tövbe etmekle Allah'a indinde tövbesini etmiş olur ama o kulun da hakkını ödemek lazım vermek lazım. Helalleşmek. Başımızda biz insanlar oluyor abi tabii şimdi eskiden yapmış şey öyle düşününce sonradan geliyor aklına mesela yani yanlış yaptığının farkına varıyor. Hı hı. Kal hani kırdığın insanlar varsa bunun için bir şeyler yapmayı ona, İnsan düşünmüyor yani. Ona yapılacak bir ona şey yok. Için, <gülüyor> e, onların adına işte hayır yapmak. Olabildiğince. Aynı. Bir şey onun adına hayır yaparsan o kabul eder inşallah. İnşallah. <gülüyor> Çünkü onun adına bir hayır yaptığın zaman, ahirette o adamla karşı karşıya geldiğinde hakkı olan adamla, Allah'u Teala diyecek ki, bak bu, bu senin hakkını almış ama sonradan bu hatasına günahına da pişman olmuş, bana tövbe etti ve senin adına sana da ulaşamadı aradı taradı, bulamadı seni ve senin adına bir hayır işledi ve bu hayırı senin adına yaptı diyecek. Al bu mükafatını diyecek. Kul orada o zaman tamam ben hakkımdan feragat ettim, vazgeçtim diyecek. Mesela şey e, gelmişti hakkıma, internette bir e, şey izlemişti video, çamura tohum koyuyorlar, kurutuyorlar. E, i̇şte çamuru nereye atsan oradan çıkıyor, çıkıyor. bir izleniyor evet. <gülüyor> hani çok güzel bir fikir aslında. Yani evet. Şimdi araştırıyorum hani hangi kuşlar hangi sever hangi ağacı öyle yapıp bu arabaya öyle otaklar görünce herkesin adını atacaksın. Yani i̇nşallah <gülüyor> <gülüyor> maklul olur ki kuşlar gelecekler yer, yer. Olur tabi. İlhallah. Şimdi bir kutsi hadis var. Bunu aslında işte her yerde zikretmek de pek doğru bir şey değil. Ee, Resulullah Efendimiz söylüyor. İki Müslüman birbirlerine hakkı geçen. Ahirette Ilahi huzurda karşı karşıya getirilir. Hakkı olan der ki ben hakkımı istiyorum. <gülüyor> Zaten sıkıntı da sevabım fazlalaşsın diye uğraşıyor insanlar orada tabii günahlar bir sürü sıkıntı evet, var. Aynen. Ben hakkımı istiyor falanca der, hakkımı istiyorum der. Karşı karşıya getirilir diyor. F falancadan hakkımı istiyorum dediği zaman Allahu Teala nida eder <gülüyor> o hakkını isteyene başını kaldır bak. Başını kaldır baktı mı cennet üst tarafta? Cennette bir köşk görür diyor. O köşkü gördüğü zaman ya Rabbi bu köşk hangi peygamberin ya da hangi büyük veli kulunun ya da şehidin? der diyor. O da der ki Allah nida eder. Bu ne peygamberin ne velinin ne şehidin. Eğer ki sen kardeşine o hakkını helal edersen bu köşk senindir. O zaman kişi düşünür. Alsa hakkını cüzi bir şey alacak yani. Öbür tarafta cennette bir köşk var. Ya Rabbi ben hakkımı helal ettim o kardeşime. Ben hakkımı istemiyorum. Madem sen bana bu köşkleri veriyorsun cennette. Ben bunu istiyorum. Ona da helal olsun hakkım der diyor. O zaman allah Teala tamam sen ona hakkını helal ettin. O zaman tut o kardeşinin elinden ona da cennetten aynısını veriyorum der. Girin cennetime der diyor. Kutsi hadis. Şimdi bu Allah'ın rahmetinin ne kadar büyüklüğü. Onun için deniliyor ki Müslüman, Müslüman'ın hakkını yediyse bu dünya hayatında ahirette Allah Müslümanların arasını bulduracak. Gerçek mümin zaten e, inanıyorum ki Allah'a o kadar güvenmemiz lazım ki bütün herkesin hakkını ölmeden de vermemiz lazım. Allah o köşkünü kat ve katını verir. Verir zaten. Zaten dünya hayatından gerçek mümin giderken... Yani bu ben... hesabı yaparsa daha kötü olur gibi geliyor. Ya yani tabi cennet <gülüyor> hesabı yapmayacak. Yani Şimdi bence hakkı var. Hani bunu düşünerek evet ben belki Allah'tan bir şey koparırım maşallah bir kelime. <gülüyor> Böyle bir şey, düşünceye girmek zaten beterdi, beterim betereydi yani. adam. O cennetle perdelenmiş olur o zaman işte. İşte aynen abi. Cennetle perdelenmiş olur. Cennetle ama o zaman kenarda köşede kalır köşk. He, evet, yani cennetle perdelenmiş olur. Allah'ın cemalinin zevkine ermekten belki şey kalacak maalesef. Çünkü onun derdi davası cennet, köşk. Allah değil. Öyleleri de var. Bu durumda işte Müslüman kardeşlerin hakları Allah-u Teala öbür ahirette birbirlerini helalleştirecek. <gülüyor> Gayrimüslim, yani işte derler. o kitapta gayrimüslim ve hayvan hakkı olabilir. yemelerler. Kitapta Hı. yazıyor. Gayrimüslim. Çünkü gayrimüslim de şey. o bizden iman alamaz. Hayır ama. Çünkü gayrimüslim zaten ona iman yazılmamış. Hı. İmandan alıp yaz verilemez. Sevap veremezsin. Hı. Çünkü vermiş Hı. olduğun sevabın onun adeta ce cebi, <gülüyor> cebi delik gibi yani cebine koyduğu para aşağı düşer. Dolayısıyla sevap da veremiyorsun ona. Bir faydası yok sevabın. Gayrimüslim hakkı artık çok sıkıntılı. Hayvan hakkı da öyle. Çünkü hayvanlarda Allah-u Teala bütün hayvanları e, mahşer günü yarattığında kullardan, insanlardan ne hakları varsa alacaklarını aldıktan sonra toprak olacak onlar. 10 On tane hayvan hariç diğerleri toprak olacak. Yani onların sonları var. Dikten sonra bununla ilgili bir şey sorabilir miyim abi sana? Buyur. Konu bitti mi? Buyur. Şimdi toprak olma meselesi... Ben şöyle... Biliyorum okudum mu yanıyorum mu bilmiyorum. Şöyle an gibi bilgi hakkında. Eee mantığa da geliyor. Toprak olacaklar evet. Yargılandık, bir tane yani bizim bizim için dile gelip her şeyi anlatacaklar. Toprak olacaklar ama onlar sonra tekrar yardımacak mı? Toprak olan ne? Hayvanlar. hayvanlar. hayvanlar. Ha. Dünya hayatındaki hayvanlar. Tamam. Yargıda gelecek. Mizan <gülüyor> kurulunca bizi anlatacaklar her şeyi. Haklarını alacaklar toprak olacaklar. Ama sonra da onlar tekrar bizim gibi hani cennete giden tekrar işte bir bedene koyulup cennete cennetiden başka bir beden. Onlar da aynı şekilde rızıtlanmak üzere bir beden eliyle tekrardan kalkacaklar değil mi? Maşallah kalkacaklar. Yok. Ama ebedi insan gibi insan ve cinler gibi ebedi hayatları yok onların. Onların işi görevi bitmiş oluyor mahşerde hesaplar görüldükten sonra. Ama onların da hani bu dünyada çektikleri o cefa sıkıntılar, onlar da orada zevklenerek Allah onlara vermeyecek mi onların mükafatı? Onlar Allah'ın, şimdi bütün hayvanat, yaratılmış her şey Allah'ı zikretmekte, Hı. ibadetini bilmekte. Onlar Yerini biliyor yani. insanların ve cinlerin Allah'a ibadet etmesi ve Allah'ı bilmesi, bulması için yaratılmış şeyler. İşaretler diyelim. Ayetler. Hayvanlar. Bunlar bu görevini burada tamamlamış oluyor. Dünya hayatında. Ama onlara da işte Allah'ın bu merhameti asebiyle, onların o canının yanması, üşümesi, vesaire hepsinin bedeli Allah ödeyecek diye biliyorum ben. Bedelini Allah öder. Ama işte eğer onlar toprak olacaksa nasıl? Bedelli, toprak olacak. Belki bedelleri ödenecek toprak olacak. Veyahut da onların bedellerinin ödenmesi Ama onların varlıkları kalmazsa var, bedeli yine cebedelik gibi oluyor. Varlıkları kalmazsa bedenin anlamı kalmıyor. Ama onlar için ebedi hayattan söz edilmiyor. Yok. Öyle bir bilgi yok. İnsan ve cinlere var ebedi hayat ahirette. Ve on tane hayvanın cennete gireceğine de delil var, ispat var. Bütün hayvanlar cennete girecek diye bir şey yazmıyor, bilgi yok. Buradan anlaşılıyor ki, ehlullah diyor ki, o hayvanat yaratıldığı zaman, halk olduğu zaman, Tekrar mahşer alanında. Haklarını, hukuklarını aldıktan sonra onların görevi bitiyor. Fiiliyatı bitiyor. Toprak alacaklar deyimi farklı açılabilir yani. Oradan gidecekler. Gidecekler. Yani orada o cennet, cennete geçişleri yok artık onların. İnsanların gittiği cennete. Belki de onların ayrı bir alemi var. Bilemeyiz. Yani toprak olacaklardan belki bu mana. Yani bizle alakaları artık kalmıyor. Ama bizle alakası kalan bu dünya hayatından da 10 tane hayvan var. Cennete onlar devam edecek. Hani e, biz hani dağlara teklif ettik dediği şey. Allah Emaneti Allah evet. Biz aldık. Evet. Çok cahildi ki aldık. Evet. Ama bunun içi hani ucunda cennette Allahla sonsuza kadar beraber olmakta var. Şimdi hayvanların hayvanlara teklif edildi o zaman. her her şey teklif edildi. Almalı. Kabul etmedi. Yük, tamam çok çok hani akıllı akıllı olanlar mı almaz ama. E, işin ucunda da bir de Allah hani cemaile beraber bir sonsuzluk var. Hani onların hani bir Neden e, varlığı olmazsa işte o zaman bence şey olması gerekiyordu. Hani mantıkken e, onlar daha çok talep olabilirdi. Ama onların da zaten rızıtlanması e, bu şey, zaten onlar e, zaten rızıtlanacaklar. Sınavınlar yok. İlla ki bu dünyadan geçip gittiklerini hemen onların hani o zevki rızıkı başlayacak. O yüzden zaten gerek duymadılar. Biz cahillik yapıp daldık. Onlar yaratılışlarındaki hakikatleri gereği o emaneti taşıyamayacaklarını biliyordular. Yani şimdi evet dağlara, taşlara, hayvanlara emanet sunuldu. Onlar kabul etmedi. Kabul etmeyişindeki e, hikmeti de bir de şu açıdan bakalım. Yaratılışlarındaki hakikatin o emaneti almayacağını alamayacağını biliyorlardı. Onun için kabul etmediler. Elhamdülillah. Yani nakıs olduklarını biliyorlardı, görüyorlardı. İnsan kabul etti. Hayalik bizde vardı zor. İnsan kabul etti. İnsan ama şu hakikate binayen kabul etti Allah'ın iki elimle yarattığım dediği. Ben nefesinden yaptı? üfürdüm. Bir yerde bilerek yaptı. Çünkü Allah'ın cemal ve celal sıfatlarının tamamının mazharı olduğunu gördü. Yani insan bir ihtimali. O ihtimal ipini sarılarak yaptı. Hayvandan o ihtimali de Yok, olmadığı için. Tabii hayvan biliyor. Çünkü ne kısım diyor. Ben. Ben benim eksiğim bu alemde diyor. Ben eksik yaratıldım. Bu, yani halife, bu halifeliği taşıman mümkün değil. Var diye o zaman insan aldı. İnsan tabii ki. Bir cahilliğiyle aldı. Tabii ki cahillik de var. Emaneti yüklendi. Cehaletinden. Neden yüklendi? Sadece şeye baktı. Celal ve cemal sıfatlarını Allah'ın mazharıyım. Allah iki eliyle beni yaratmış dedi. E, kendi nefesinden de götürdü. Nefahdü dedi. Nefesinden de üfürdü. Ruhumun aslı itibariyle oradan geliyorum. O zaman hakta hak, hak bende kamilen zuhur edecek bir mahal olmuş oluyorum, dedi. O zaman dedi bu halifelik benim yapacağım iş. Ben taşıyabilirim. Dedi. Ve aldı. Kabullendi. Aldı, kabullendi. Ruhunun asliyeti itibariyle kabullendi. Ama o ruh ne oldu? Bu dünya hayatında bir bedene girdi. O beden, dedik ya gene döndük sohbetin başındaki unsurlar meselesine, unsurlardan oluştuğumuz için o ruhu dibe çekti. Ruh, kendi özündeki o hakikati o cevheri açığa çıkaramıyor ruhumuz. Neden çıkaramıyor? Her yerden savaşıyor. Abi. Savaşıyor. Şu bedenimizde bu tabiatımız cihetiyle unsurlardan halk olduğumuz için müthiş bir kaos var, Aynen. karmaşa var, çatışma var, isyan var. Unutmak var, iddia var, her şey var, iddia ha. var. Ruh buraya girince bir baktı ki yani o girdiği kafeste, o mücadele çok büyük, çok çetin. Ruh asliyeti itibariyle kalmış olsa zaten saf, kirli değil ki. İşte ahseni takvimden Ahsen takvim, esveli saflığıne yani. inmiş oluyor insan. Ahseni takvim ruhun yaratıldığı ilk hakikati, özü cevheri. Orada safsın zaten. Hiçbir ben sıkıntı yok. Mutkinin ile hemen yolda da birinci sitede geçiyor abi diyor ya. Yani insan ilk olarak hayvan mertebesinde başlayacak bir çizgi vardı herhalde. Tabi geriye, geriye doğru gidiş tekrar ruhunun asliyetini, asliyetini bulmak için, cevherini bulmak yani, için. Yani hayvandan alta kademe. Hayvandan da aşağı. Aşağı işte, geçen ya, hayvandan da aşağı mertebe ondan çok, oluyor. Aynen. Çünkü insan olmak beşer olması cihetiyle hayvandan aşağı oluyor. Ne oluyor bu sefer? Beşer, yolculuğa başlıyor. Beşer hayvan demek diye biliyorum kelime anlamıyla. Hani Doğup öyle. insan işte üstü. He, şimdi beşer insanın e, şu toprak e, bedenden halk olmuş haline hakikatten habersiz, Allah'tan gafil, e, nefsi emmare boyutunda hayat yaşayanla beşer denir. Şu vurgulanıyordu diye atırıyor. Allah'ım sen almış olabilirsin bunu. Vurgulanıyor zaten. Evet. Yani buna beşer diyoruz. Yani nefsi i emmare, nefsin en dibinde yaşayan evet. şeye beşer denir İşte bu beşeriyetten çıkıp insan, buradaki insandan kastımız insanı, halife insanı kastetmiş oluyoruz. O insanlığa seyri sürük yolculuk yapması gerekiyor insanın. Evet. Nefsi emmareden çıkacak nefsini saflaştıra saflaştıra ne olacak? Halifelik Allah'ın ben halife yaratacağım diye buyurdu gerçek halifelik yani varis olduğunu Allahu u Teala'nın e, tüm esmalarının zuhur mahalli olup bunun bilincinde ve şuurunda olarak açığa çıkartacağı bir mahal olduğu bilincine varmasıyla da insan olmuş oluyor. Bu yolculukta da işte mertebe mertebe bizim bir üstümüz yani beşerin bir üstü. Beşer nefs-i insan dedik. Her türlü pisliği yapan insan. Beşerin bir üst mertebesinde hayvan vardır. i̇bn Arabi Hazretleri der ki Allah'a giden yolculukta insan önce hayvan olacak. Beşerlikten hayvanlığa geçecek. Hayvanlıktan bitkiliğe geçecek. Yani bitkinin Allah'ı bilmesi ve zikretmesinin ne demek olduğunu öğrenecek. Önce hayvanlık sonra bitkilik. Bitkiden sonra cemadat, dunluklar yani taş. Çünkü taşlar bitkiden üstündür. Evet. Bitki de hayvandan üstündür. Allah'ı bilmekte, zikretmekte. <gülüyor> Cemaadat olacak, taş. Ondan sonra işte cemaadatlıktan, taşlıktan, ondan sonra insanlığa doğru şeye geçecek. Seyri sülüka geçecek. O zaman halifeliğin ne olduğu, hakikati kendinde zuhur edecek, açığa çıkacak. O zaman da işte ahseni takvim olmuş oluyor. En güzel şekilde yarattım dediği, yani iki elimle yarattım dediği. <gülüyor> şeyde geçen, kutsal geçen tüm esmalarımın e, zuhur mahalli yaptığım en kâmil. Çünkü insan olup en son yaratılan varlıktır. Allahu Teala yaratmayı altı günde tamamladı. Altıncı günü yarattı Hazreti Adem. In. En kâmili oydu çünkü. En kâmilini en sona bıraktı. İşte o en sondan beşeriyetten tekrar böyle seyri sülukunu yaparak insan Allah'ı bilmeye gidiyor. Önce nefsini biliyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bildikten sonra da Rabbül Alemin yani Allah'ı tanıma yolculuğuna çıkmış oluyor. Bu yolculuğu tamamlayabilirse işte o halifeliğin kendisine verilen halifeliğin ne olduğunun idrakine varıp şuuruna, bilincine varıp onu kendinden zuhur ettirmiş, açığa çıkarmış oluyor. Hı hı. Halife ne demek oluyor? Allah adına yeryüzünde bulunmuş oluyor. İşte insan-ı kamil dediğimiz, zamanın kutbu dediğimiz, gavs dediğimiz kişi Gerçek halife. insanın kamil ediyor. <Gülüyor> i̇şte o halifeliği en kamil, en mükemmel açığa çıkaran kişidir. Yeryüzünde. İşte onun için alemi o yönetir. Aslında alemi yöneten Allah'tır. Halife Allah adına yönetmiş oluyor. Mesele bu. Varis var. Tabii. Varis oluyor yani orada. Nazlı Fatiha okurken hani Mesela, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Alemlerin, e, Hamz-ı Allah'adır <gülüyor> Allah'a haber, yemin 20'li din günün sahibidir. Şimdi Türkçede Türkçe'den erken, din gününün sahibi derken her şey sahibi sahibidir, çıkıyor. Hani, hani bir, hani nasıl derler, eksiklik diyeceğim ama tam değil tabii ki hani, bir sonuçta 3-5 cümlelik bir şey. Evet. Benim bunu Türkçe'sinde demem. Mesela, yanlış bir şey oluyor mu hani, beni ekleme yapmam. Yok yanlış değil ya din gününün sahibidir mi? o şekilde derin tefekküründe e sahibidir her şeyin de sahibidir doğru her şeyin sahibidir olur var. gelsin din din zaten ne diyor ayette estağfurullah inne dini indallahul islam Allah katında din İslamdır o zaman Allah'ın bütün bu Alemdeki sisteminin adı İslamdır İslam din Allah indinde din İslamdır o zaman din gününün sahibi tabii ki bütün bu alemin mevcudatın, her şeyin, yaratılmış olan her şeyin sahibi anlamı da çıkar. Ehlullah'ın bir kısmı din gününün sahibiden kasıp mahşer gününü kastetmiştir demişlerdir. Öyle bir yorum yapmışlardır. Bu yorum zenginliği öyle de düşünülür, böyle de düşünülür. Hiçbir sıkıntı, sakıncası yok. Ben o derken, hani din günü, yargılamanın işte o şey geliyor aklıma, mahkeme geliyor. Tamam. Zaten Ehlullah'ın bir kısmı öyle diyor zaten. Din gününden kasıt odur. Mahşer, hesabın görüleceği gün anlamı vardır yani, burada. Rah Rahim benim. derken hani başlarımı esirgeyen sonra hani yavaş okuyorsam bütün esmada hani bildiklerim Türkçe olarak hani Arapça eklemiyorum. Tefekkür hani ediyorsun ona. geliyor Geliyor. Tamam. Hani bunu beni durduran mı lazım? Yok onları tefekkür edebilirsin hiç sıkıntı yok. Sen Arapça şeyi Arapça okuyorsun. Tamam. Fatiha'yı okuyorsun. O Arapça kelimelerinde manasını Türkçe olarak tefekkür et. Hiçbir sıkıntı yok onda. İşte ediyorum ama bir de hani Fatih'in dışına çıkıyorum Türkçelerinde. Onu bir sıkıntı olur mu? onun için soruyorum. <gülüyor> yok o şimdi Rahman. Bir Rahman kelimesi Arapça. Hı -hı. Bunu sen açarsan Türkçe karşılığında 1,5 yarım, yarım sayfa, ya bir sayfa yazı çıkarırsın. Hani başta esirgeyen gidiyorum. Orada hani Tamam. Hı -hı. Ve bu bağışlamanın esirgemenin bir sürü fonksiyonu var mesela. Tabi Tabii evet. açılabilir bu konu. Teşekkür ederim. Bugünkü Hı -hı. namazında o bağışlamanın esirgemenin ee, bir nüansı tefekkür edersin. Yarınki namazda başka bir nüansını tefekkür edersin. Olur ya an an aklına farklı farklı gelebilir. Onda bir sıkıntı yok ya Diğer yani. isimler de geliyor hani. Mülfettah, Ali, hani... Rahman, Rahim isimlerini zikrederken. Hı hı. Yani bir sıkıntı yok değil mi orada? Hiçbir e sıkıntı e yok. Allah'ın isimlerinin her biri bütün isimleri kapsayıcıdır aslında. Ha, genel manada Allah ismi bütün isimleri kapsayıcıdır ama... Bir Rahman isminin içerisinde Rahim de bulunur. Alim de bulunur. Fettah da bulunur. Tabii ki bu mahiyetten özel bir şeyi de var. Diğer isimlerle ilgisi de var. Bunlar bir sıkıntı yok. Hangi şeyi daha önce hani, okurken ben hani orada direkt o şeyi kaldırayım mı demişti, hani demiştim. Onu düşünüyordum. Kaldırma demişti hani. Neyi? Hani Allah'ın Allah birisini, ben hani onun Türkçesini desem dedim sana, yok dedim, evet deme Oradaki ehad farklı bir mana ama. Ehad, Te teklik var orada. Yani sayısal olarak ikincinin, üçüncünün olmadığı olmadı. bir tek. Yani abi, başka abi, bir şeyden bahsedilmeyecek tek. Sahettir. Yani vahid bir, bir de girmiyor ya abi yani sanki. Değil mi abi? Vahid bir. Vahit ehad, ehad, tek. tek. Yani, yani başka bir şeyin bir başka olmadığı tek. Olmadı. Yani bu anlam var. Başka bir şeyin, yani başka bir yok. şeyden söz edilebilecek bir şey yok. Anladım. E ama ben şunu söylüyorum. Yani dil bilgisini değiştirmek, oradaki, hani e, aradaki, ben hani onu genelde değil de şahsa hani hitap edebilir miyim demiştin. Hangi şahsa? Allah'a hani... Hangisinin? İhhat? Allah'ın samet. Tamam. Hani hiçbir şey ihtiyaç yoktur, her şey ona ihtiyaç duyuyor, evet. muhtaçtır. Ben bunu direkt ona yönelteyim mi diye sormuştum sana. Yöneltebilirsin, onda bir sıkıntı yok. Allah'ta Allah. hiçbir şeye muhtaç değilsin. Her şey sana muhtaçtır. Desem tamam. de bir sıkıntı olur mu demiştim. Sen onu e, öyle o hani olduğu gibi oku demiştin Türkçe'sinde. Bana. Arapça şimdi Arapçayı böyle oku şeklinde. şekilde. Çocuğum zaten değiştirmeye Ama <gülüyor> Allah sıkıntı. samet yani hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Tefekkür ederken bu anlattım. Tefekkür edebilirsin. E Veya nasıl tefekkür ediyorsunuz? Geniş sen? zaman kullanıyoruz burada. Tamam. Ben direkt geniş zaman kaldırayım istedim. Ne dedin mesela? Sen sen. Ne dedin? Ben yani direkt Allah'ı taben Türkçe Allah söylemek itabeden. istedim. Allah, Allah birdir değil de hani Hı. Allah tektir, eşsizdir değil de hani Allah'ım birsin, teksin gibi Türkçesini tekrarlamak e, yani diyebilirsin. Ahat de mi diyordun yani? Ahat kelimesinde mi diyordun birsin teksin? Evet. Yani sen değil direkt mi? ona hitap ediyorsun. Yani sen birsin Allah'ım diye Hı. öyle mi? Şimdi bak, birsin, teksin gibi tefekkürü kullanırsan sen ona hitap ediyorsun. Yani sen varsın, o var. Bu, ama zaten Namazda bu, var, var, ikilik işte. var zaten ama surede ikilik yok, yok var. O gün şey, olan, her, de, surenin yani, hakikatinde ikilik yok. Allah kendini anlatıyor. O yüzden de bana hani bu Fatiha'yı da sordum sana burada bir sıkıntı yok ama. Yok, orada bir sıkıntı yok. Hı. Ama İhlas Suresi'ni okurken Allah kendini anlatıyor orada. Yani ancak kendinin hakikatini anlattığı için ona şahit olacak başka bir varlık yok. O zaman şeyi de ihlası okurken öyle oku. Hı -hı. Yani Allahım sen birsin, sen, e, sen muhtaç. Yapmıyorum, yapmıyorum. Tamam yapma. <gülüyor> Bak şimdi mevzu anlaşıldı. Muhtaç e, değilsin. Sen, sen her şey sana muhtaç. Dediğin anda e, sen dışarıdan hitap etmiş oluyorsun Allah'a. Bu vasıfları Allah'a saymış oluyorsun. Ha genel genel tefekkürde böyle şeyi düşünebilir mi? Düşünmez. Sıkıntı yok. Ama sureyi okurken. Yani. Surin orijinalindeki tefekkür üzerinde kal. Bu o zaman <gülüyor> nefsani bir gelen içimden bir şey mi değil? Hani şeytani mi o zaman? Bu yanlış bir şey olduğu için şeytani diyebilir miyiz? Yok böyle? yani şeytani denilemez ona. Yok şeytani denilemez. O senin Nefsan, algılamandan yok. kaynaklanan bir şey. Yani öyle algıladığın için öyle mi desem diye bir düşünceye girmişsin. İhlas suresini namaz harici okurken bu tefekkürünü yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı evet, yok. <gülüyor> Yap. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi namazda ayetleri okurken nasıl anlatsana? Allahu Teala'nın o sureyi, işte o ayeti inzal ediş şeklini tefekkür ederek yani Geçen Allah, demiştim, onda demiştim. Onu da hikmet vardır. Onu he, bırakma demişti. Onu bırakma. Allah hitap ettiği için bütün hitaplar orada, ayetlerdeki hitap Allah'ta. Biz de onları okurken Allah'tan gelen hitap mahiyetini koruyalım. O, o şeyi koruyarak okuyalım. Yani konu başlığıyla yani anlamak şeklinde mesela İhlas hani Suresi'nin bir zati tarafı var yani. Öyle anlamda mı abi? Zati tarafı da var muhakkak. Yani mesela, anlatma şeklinde mesela tektir diyor zattır yani başka bir şey yani örneği yok yani. O Samettir yani. Tabii. Yani yani bunu anlatamıyorum. Hani mesela diğer e, şeylere indiğin zaman Başka ee, ayetlerde farklı şeyler başka, var. Başka Elhamdülillahi var. Rabbil alemin. İşte hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teala'yadır. Evet. Ama orada bir çizgi var. Yani şimdi <gülüyor> konu başlığı olarak mı mesela bir öyle mi algılayalım yani bir ayetin sıralanışı derken neyi kastettik abi? Ayetin e, Allah nasıl inzâl ettiyse, nasıl geldiyse o gelişteki ifade şeklini orijinalliğini koruyarak tefekkür edelim. Bunu kastettim o zaman şimdi bu dini, namazda yani namazda işte Mekke'de geldi Peygamber Efendimiz'e şu şu olay oldu da bu yüzden geldi bu. Değil o o teferruat ayrı. Yani o da düşünebilir teferkü ederim. Dil. dil bilgisi olarak. Yani mesela geniş şimdi, zaman kullanılıyorsa o kelime, yani o cümle geniş zaman Ahmet abi nazım kadar onu öyle kullanın diyor. Öyle konularım. Şimdi İhlas suresinde ne diyor en başından gol. Gol de, de, de ki. Buraya buraya kadar Hı. ikilik var. De ki yani, yani sen de ki Sen de ki Beni anlatırken diyor, allah Teala diyor ki, beni anlatırken ümmetine de ki, Elhamdülillah. Peygamberimizin nezdinde baktığımız zaman olaya, beni anlatırken ümmetine de ki, bizim nezdimizde baktığımız zaman bize diyor ki, de ki, İlah Suresi'nin kendi nezdimizde, kendi indimizde tefekkür edip anlayacağımız zaman, de ki diyor bize, Elhamdülillah. ondan sonra onun dediğini diyoruz. Baştan bir de ki diyor bak. De ki. Bak sana dedim öğrettim. Bu öğretti De ki. Diyor Allah. Ondan sonra allahu ehad. O Allah ki tektir diyor. Ondan sonra kendi, kendini tarife geçiyor bak. Kendini nitele, nitelemeye geçiyor. Baştan İlk önce bir ikilik var. var de ki. Ha. De ki. Kime denirdi de ki? Başka birine denirdi de ki. Elhamdülillah. Buraya de ki, gul, de, de ki dedikten sonra artık kendini anlatıyor. Yani e, kendi, nasıl tarif edeyim ben bunu? Kendi varlığının, gerçek hakiki varlığının e, nitelemesini yapıyor. Nasıl olduğunu. Erham zaten İhlas Suresi Allahu Teala'yı Allah'ın kendini anlattığı en derin manalar içeren en mükemmel suredir zaten. Erham Çünkü İhlas Suresi çok müthiş derinlik içeriyor yani oradaki o ifadeler ayetler işte burada diyorum ki ben de namazda okurken namazda olduğumuz için de ki dedi Allahu Teala de ki ondan sonra o de ki dedi diye ben de diyorum deyip devam edelim huvallahu ehad o Allah ki yani ehad bunu bu sözü söyleyen kim? Allah Allah kendini tarif ediyor bu bakışla bakalım oraya ama sen kendi tefekküründe namaz haricinde İhlas suresini Allah ile Allah'ın gözünden bakarak her şeyi görebiliyorsan işte o zaman o kulü kaldırırsın zaten ortadan. o İhlası okurken. Eyvallah. Orada de ki diye bir hitap yapacak yer kalmaz. Allah, Allah kendini direkt tarife geçer orada. Elhamdülillah. Kendini kendine tarife geçer. Elhamdülillah. Çünkü Allah'tan gayrı bir varlık yok ki ona buna de ki desin. O zaman namaz harici ihlas suresini okurken böyle tefekküre geçebilirsin. Sıkıntı yok. Yani onun ihlas suresini okuyuşu senin dilinden o okumuş olur. Elhamdülillah. Sen diye bir şey de yok zaten. Hakikatte. Sen bir mazharsın. Evet. Onun ilmindeki ilmin suresi. Bunu müşahede edebiliyorsan o zaman o ikili kalkar ortadan. İhlas suresini okursun ama başında kul demezsin kendi başına müstakil tefekküründe. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi anladım. Allah namazdayken orijinalliğini koruyacağız. Koruyacağız yani. De Allah yani. bana de ki dedi. Ben de o de ki dedi diye diyorum deyip okuyoruz. Mesela Fatiha'da İyyake na'budu'ya kadar kendini şey yaptı. İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Evet orada o tarafa geçiyor. Öbür tarafa geçiyor. Abi, Allah ile yani, kul işte diyor ya kulumla aramda ikiye böldüm ikiye dediği yer orası. yer orası. O ayet hem kula ait hem Allah cenab Rabbine Cenni ait. Ayet. Evet. O ayet evet. çok sırlı bir ayet olmuş. Tam sınır. Tam yani orta yeri. Evet orta yani. yeri. Ondan sonra kula yönelik şeyler söyleniyor. Aynen ondan sonra kula yönelik şeyler. Aynen. O zamana kadar Allah'a yönelik nitelemeler. Ondan sonra kula yönelik. Orası müştereken. Hem kulun hem de Rabbimizin iştirak etmiş olduğu ayet olmuş oluyor. İyâken âvudü ve iyâken nesayin. Evet. Evet. Orası Cem oluyor oluyor? Ne oluyor nasıl? Böyle de anlatıldığı gibi yani hani söyleniyor ya. Cem ha, de denilemiş. denilebilir. Mi yani? Denilebilir. Bir cihetten denilebilir yani. Hmm. Bu zevki bir tefekkürdür. Denilebilir. Sıkıntı yok. Hmm. Orası Cem denilebilir. Çünkü ikisini Cem etmiş oluyorsun orada. Hmm. Orası bir zevki, zevki bir müşahede ya da zevki bir tefekkür diyebiliriz oraya. Peki namazlarda sıralama nasıl olacak? Mesela okuyan ayetlerin bir özelliği var mı? İşte fazla şey okunabilir. Veya hani peygamber efendimizin buyurduğu gibi kolay geliyorsa, geliyorsa, <gülüyor> ne geliyorsa onu okuyun. <gülüyor> Ama bir hikmet var. Mesela şöyle oluyor bazen. E, okumadığın ayetler de sanki senden hesap soracakmışsın gibi geliyor bazen biliyor musun? Ha. Şimdi İbn-i <gülüyor> Hazretleri diyor ki her ayetin bir mertebesi vardır. Elhamdülillah. Her ayetin kendine has bir sırrı vardır okuduğun zaman sende o, o sırrını sen bilsen de bilmesen de bir şeylerini açığa çıkarır. Dolayısıyla bunun bilincine varabilirsen diyor i̇bn Arabi Hazretleri okuduğun ayetleri böyle oku. Yani okuduğun ayetin Allah'ın neyi anlatıyorsa orada hitabı ne ciyettense oradan bir sana açılım olur. Bir kapı açılır. Yani bunu bilerek oku diyor. Yoksa Resulullah Efendimiz'in dediği gibi kolayına geleninize okuyun Kur'an'dan. Ama bu tabi tesadüf Bizler, diye bir şey yok. Aynen. Tesadüf diye bir şey yok. Sen o an kolayına ne geldiyse okuduğunda da mutlaka bir hikmet vardır. Yani o sana ne okutturuluyorsa o an için. Veyahut da hepimizin için belki vardır. Yani bilmiyorum benim öyle bir şeyim var. Mesela sabah namazlarında okuduğum belli şey vardır. Diğer namazlarda... E, o sabah namazında ne dedim? Hassasiyeti mesela, göstermem ama. Işte, sabah ilhası, namazında sünnetinde kafirun ile ihlası okurum. Sonradan e, far, farzında da genelde en çok bilmiyorum bana da o şey oldu... İlham olundu diyeyim kalbime. Amene Resulü ile. Resulüyle da... Resulü ile başlarım. Vallahi Evet. O farzlarımla da mı okuyorum. Şimdi her okuduğun ayetin diyor, tabii ki o ayetin sırrı, mahiyeti neyse sende mutlaka bir açılım yapacak. Bir açılımı olacak. Dolayısıyla namazda okuduğun ayetlerin de diyor mertebesini düşünerek o cihetten oku diyor Muhyiddin i̇bn Tabii Kevser Suresi'ni okuduğun zamanki sende olacak açılım ayrıdır. İhlas Suresi'ni okuduğun İhlas zaman İhlas Suresi'ni okuduğun işte zaman İhlas da ne kadar çok ihlası okumaya gayret edersen o tevhid meselesinin daha sende açılır. Daha rahat oturur. Tevhidi daha iyi rahat idrak etmeni sağlar. O zaman her ne şeyle şey yapalım ama İhlas okuyalım yani. Yani, yani bilmem ama İhlas da İhlas'a zaman fazla öncelik veriyor size Allah çok anlatıyor. Evet, evet ayetleri daha uzun diye onu okuyup Sonra İhlas okuyorum ama o da aklıma takıldı. Çok acaba yükleniyorum doğru mudur değil midir? Sonradan gitti o hani benim kalbimde devam ediyorum. Şimdi, yani çok özlemimde ayet yok. Okumada da bir sıralama var. Onu da e, takip etmek lazım. Kur'an'da önce geleni önce okumak Hı -hı. gerekiyor tabi. O, o kaydıya uyarak okunabilir. Işte. Kolayına gelene demiş zaten Resulullah Efendimiz. Ne diyor? Ya üç ayet. Yani bir sure mahiyetine gelecek üç ayet okuyabiliyorsun değil mi Kur'an-ı Kerim'den? Veya da işte bir kısa sure okuyabiliyorsun. Veya uzun artık sana kalmış bir şey. Veya da bir ayet, iki ayet ama çok uzun ayet oluyor. Bir sure miktarını geçmiş oluyor mesela. Değil mi? Bu şekilde okuyabilirsin. Evet. Okunabilir. Ayet, şey, e, sure sınırımızda yoktu galiba? Yok. Bilmiyorum. Kimileri Kur'an'ı hatim ediyorlar yani. Hatmeden bile var. İki rekatlık namazda hatim ediyor insan. Hani rekatlerin arasında farklılık var mı? Hani sünneti hani sünneti efendim, mesela. İlk Çoktan aza doğru. Çoktan Atıyorum mi? birinci rekatta 5 sure okudun. İkinci rekatta 3 sure olur. okudun. İşte 4. Azaltı azalta gideceksin yani. Ama birinci rekatta 1 bir sure okudun. ikinci rekatta kalkın 5 sure, 10 sure okudun olmuyor. E, şeye aykırı oluyor. Sunnete. A sünnete aykırı oluyor. Çoktan aza doğru gidebilirsin. Evet o şekilde oluyor. Yani birkaç ayet okunabilir mi ayet? Evet, öyle Okunabilir tabii. Pes tavsiyememiz de gerekli ama. Orada ehliullah e, farklı farklı görüş beyan eder. Ben ya. yani. Mutnıb'ın ibn Arabi'den şunu öğrendim bilmiyor. abi. Yani ben okuduğumu söyleyeyim de e, algıladığım bu yani. E, kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Önzü billahi inne'şeytanir. Namaza başlayınca. Namaza başlayınca. Surelerde de söylemen daha çok Fatiha. Mutnıb ibn Arabi de ama. Notini narevazi den der ki Kur'an'da yazan her surenin başındaki fa, e, besmele her surenin bir ayetidir müstakilen der. Dolayısıyla buradan okunması gerektiğine kanaat getirir. Kanaat getirir yani. Evet. Ama her de, surenin başında mutlaka besmelenin okunması gerektiğine Bismillahirrahmanirrahim okunması gerektiğine kanaat getirir. E Ama ben evzu de, e de ilave edilirse daha ben bize ağırladığım öyle diyeyim yani söylüyor İlk başta Eûz'u var ama Ali, surelerde Eûz'u yok. Zaten işte surelerde Ahmet, de diye geçiyor diye öyle mi algılıyor, ben yanlış algılıyorum. Sen yanlış algılamış yani. olabilirsin ha, bak bir daha. Eûz'un tekrar okunmasının yönünde bir işaret yok. Tamam. Ahmet Ticani Hazretleri de mesela e, namazlarınızda e, Fatihadan sonraki e, şeyde... Fatihada Evzu çekiyoruz değil mi abi? Tabi Subhaneke, çekiyoruz, Eûzu. Tabii, Subhaneke'den Eûz'u çekiyoruz. Tamam. Ve euzu çektikten sonra Besmele'nin sesli olarak okunmasını tavsiye etmiş mesela. Ahmet Hicani Hazretleri. Yani imamlık yapalım. var ama çok nadir. Nadir değil mi öyle? Çok ben de ben daha yani. hiç görmedim Besmele'yi sesli okuyanını. Ama Ahmet Cihan Hazretleri bunu belirtiyor. Besmele'yi diyor sesli olarak oku. Eûz'dan sonra Besmele'yi sesli olarak oku öyle Fatiha'ya başla diyor. Ben de öyle imamlık yaptırdığım zaman arkadaşlar arasında muhakkak besmeleyi sesli okurum. Elhamdülillah. Ahmet Can Hazretleri de onu beyan ediyor yani. Besmele'nin sesli okunmasını. Her Fatiha önündeki besmele. Fatiha önündeki evet. Hı. Tabii. Fuat'ta Fuat'ta Mekke'nin özeti diye bir bölüm var Ahmet Hoca'm. Var. Ya da bir kitap mı var? Var. Kibritü Ahmer diye İmam Şerani Hazretleri'nin yazmış olduğu özetinin özetinin özetin mahiyetinde bir kitap. Direkt İbn Arabi Hazretleri yaz yaz yazıyor diyebiliyoruz. Sürecek kendi, kendi yazmış Onun, kendi... O, hani Onu kendi toplamış. nereden lan? Şey de çıkardı yani Ekrem Demirli'nin var abi böyle bir özet. Kendi e... mi özetin? Ha onu özetlediği bir şey var yani. Bir hemen bakayım once. Bak kibir Ahmer şu. İmam Şerani Hazretlerinin Futhatın özünün özünün özünü toplamış bir kitap yapmış. Futhatın özeti bu. 18 yüzün tamamının özeti. Kimir Tahmer. Ben bir de okay. Kimir Tahmer şey de var abi. Klasik şey var ya abi. O da Kimir Tahmer diye bir kitap çıkartmış da o. İsa benim Cidden... şeylerini anlatıyor. Hayatının Hayatın, falan... yolculukları. Ha, yani Onları anlatıyor. O da... O kibir tahminler ayrı. ayrı. Bu İmam Şerhani'nin yazmış olduğu kibir yani tahminleri. Yani. Böyle çok üzerinde tartışılmış fütühattaki çok üzerinde tartışılmış mevzuları ele almış. Kendince açmış İmam Şerhani Hazretleri. Ben mesela o o sözlüğünü de aldım abi. O dediği eklemde bilinçlerdi. Yani belli bir kelime yara almış abi. Hı hı. Onları gene hiçbir şekilde Muhittin abi nasıl anlatmışsa onları yani kalıplaşmış mesela. Anladım. İşte kurbiyet. 5. Yani bilinen böyle e, oturması gereken kelimeleri toplamış. Muhyiddin abi öyle anlatmış yani. Ama mesela şeyde öyle değil. E, Su'ut el e, hani o kadar o, daha, farklı, o daha bir farklı yani. O güzel hazırlamış değil mi? O gerçekten güzel hazırlamış. Evet. Yani. İşte mükemde böyle geçiyor. Hı hı. Tabii, tabii. O bütün yine, kitapları incelemiş. İncelemiş yani. Öyle bir şey çıkarmış yani ortaya. Sadece değil, o yani kim başı kim? başına bir alsa okunsa çok şey kazanır bir kazanır insan. Kazanır yani. çok tabi çok. Bu özeti biliyorum ben. Bir özet çıkarmış. O da ama İkrem Demirli'ye ait. Yani kendi İbn-i Narabşan arası... koymuş öyle diyebiliyorum. O yazık muhtemelen kitabın arkasında. Bir açılsa çekmiyor. Ben emin değilim. Hani olabilir. Dediğim gibi. Bilmiyorum ben çok araştırdım yani İbn Arabi İbn oldun, Arabi Hazretleri kendisi özetlerini yazmış olsaydı bilgimiz olurdu Yani öyle bir Ekrem er yani. er e er er er Demireli yazmış abi. Muhtemelen <gülüyor> er er olabilir. Ekrem Demireli yani. önemli gördüğü Son yerleri almış işte. bir özet şeklinde yapmış olabilir. Biri daha yazmıştı öyle abi. Bir kişi daha vardı. Ama bunun yazanlar da çok önemli. Mesela abi yani düşünüyorum kendi şeylerini katıyor mu acaba? ki vardır gibi. Kendi görüşünü kattın mı? Iş işte işte. <gülüyor> mesela en çok beni mesela şöyle hani işte bu işi yazanlar Selahattin Alpay, Abdullah Çiçek, Vahdettin İnce, evet, tamam mı? Evet. Bunlara çok dikkat ettim yani. Tamam. Ama beni en çok böyle hoş aldığım birazcık daha Vahdettin Amlikonuk. İnce... Avni konuk. konuk. Mesela Vahdettin İnce bu konuda birazcık daha... Avni konuk zaten ayrı bir şey de. Onu yani şu an günümüzde yaşamış, işte Türkçe'ye çevirmen böyle tercüman olarak yani şey olarak... Birazcık da o daha ağırbaşlı gibi geldi yani, yani Sen yayınlarındaki noktada. diğerleri birazcık böyle yüzeysel böyle bir bakıyorsun. Mesela Rüya Tabirleri kitabı ne kadar doğrudur mesela ağabey? Kimi? i̇bn Arabi'ye ait bir şey mi o? Yok değil. i̇bn Arabi'ye Ar atfediyorlar. Yani, değil. Değil değil mi abi? Değil, hayır. Ee, yani bunlar hep işte ticari meseleler. Mesela meseler. senle konuştuk bana çok tuhafıma gitmişti. Rüyasında işte bir ilişkiye giren, bir bayanla ilişkiye giren diyor, ilahi bir mertebede yükselecek dedi, ben kapattım yani. Şimdi ne? şöyle bir şey algıladın, belki olabilir, ayrı bir şeydir yani, hani kişiden kişiye değişebilir. Ne vardı abi? Doğasının içerisinde olan bir şeyler vardı. Evet. Doğaya ait bir şeydi yani. tabi. tabii. Yani, tabii. E, doğayla alakalı. Doğayla alakalı olan bir şeyler olduğu için mesela bu. Şehretin konuşamadı. etkisi, tesiri doğayla alakalı evet, tabii etkili ki. Etkili Zaten fütühatta da yazıyor. Zaman çok da doğru bir şey değil yani. yani, yani zaten o şey rüya yorumu kitabı İbn Arabi'nin değil. Yani şeyler otoriteler onun İbn Arabi'nin olmadığını söylüyorlar yani. Ya öyle bir kitabı da mesela hiç görmedim de yani rüya tabir diye bir kitabı ama her yerde Rüya Müte rüya tabir şey yani. Geçenlerde bir müşteri geldi benim dükkana da böyle böyle İbn Arabi'nin rüya tabirini arıyorum diyor. İbn Arabi'nin rüya tabiri yok dedim. Var dedi. <gülüyor> Hayır yok dedim yani. <gülüyor> Yıllardır onu okuyoruz dedim. Yok onun Rüyat abi. Ben var dedi, bilmem kaç sene önce aldım dedi, okudum dedi. Sen bilmiyorsun dedi. Doğrudur <gülüyor> Yok dedim ben, onun Rüyat abiri yok dedim. Sen bilmiyorsun dedi, adam gitti. İyi dedim. Yani çok şey yani. kitap satsın diye de işte İbn Arabi'nin ismini de koyuyorlar bazen yanlış. Mesela yani hani ben Muittin İbn Arabi'nin abi yani şunu gerçekten algıladım, anladım. Oradaki sözlerin hiçbirinin ona ait olmayacağını, kendi katından bir şeyin yazılmayacağını, yani onun hep Allah tarafından ve Peygamber Efendimiz vesilesiyle olan şeylerin olduğunu Futuhat Mekke'de bunu algıladım. yani. Hafızusta da ayrı bir şey Peygamber Efendimizin ona verdiğini evet. yani söyleniyor. Yani kendine ait yani böyle hani nefsimden yazdığım şeyler yok abi orada yani öyle. iyi inceleyen bunu görüyor zaten. Aynen bütün kelimelerinde bak abi, bütün harflerinde ve kelimelerinde yani. Yani hani bir kelimesi işte şu şudur şu şudur, şudur değil yani. Hepsi öyle yani. İbn Arabi. Kuranda da bunu gayet iyi bir şekilde açıklanmış yani. İyi anlamak için zaten eserini o fıtıhı birkaç kere okumak lazım. Okumak lazım. Birkaç kere okuduğun zaman o artık sende iyice oturuyor. Anlıyorsun zaten Fütuhat'ı birkaç kere oku. Sonra bir, birisi çıkarsa dese ki bak şu İbn Arabi'nin kitabı dese bir kitap verse hakikaten İbn Arabi'nin mi değil mi anlarsın. Çünkü oradaki o Fütuhat'taki o meselelere bakış açısını iyice öğrenmiş oluyorsun ya, kavramış oluyorsun ya. Yani ya. Başka bir kitaptaki ifade tarzından hemen pat diye ortaya çıkıyor. Ya diyorsun bu İbn Arabi'nin şeyi bakışı olamaz. Bunu, Çünkü ortada yani. Bunu cami şöyle demiş herhalde. Abi, i̇şte Fusus camdır, Fütuhat gönüldür demiş. Hı. Şimdi ama ikisi de birbiriyle bağlantılı. Mesela işte ben bulunduğum ortamda arkadaşlarım diyor fısusta fısusta fısusta tamam böyle gidiyor. Ama ben tamam fısusta biraz baktım güzel. Ama futuatta aldığım bir zevki futusta da alabilirim. Tam okumadım belki ama yani futuat daha böyle e, hem şeriatı hem hakikati ikisini bir arada cem ediyormuş gibi geliyor yani. Fütuatı okuduğum zaman e, ayakların sabit basar. Elhamdülillah. Sapıttırmaz adamı, yani bilmeyen gene sapıttır o ayrı mevzu da yani alt bir temel yapısı olan insan sapıtmaz çünkü mertebelerden e, işaret edişi, mertebelerden seslenişi net bir şekilde ortada. Yani daha geniş, geniş açıdan, yani çok geniş açıdan. Ama yani. füsus öyle değil yani fütuhatını okumadan ya da bir altyapısı olmadan füsusu okumaya başlayan insan anında sapıttır, uçar gider. İşte yani <gülüyor> anında, anında gider yani. İşte ben orada olan abi işte hep yukarılardan bakmaya çalışıyorlar ya. Ben de diyorum ki Allah'ım Allah, nasıl bakabiliyor? Yani o mertebenin adamı değilmiş gibi geliyor. Belki olabilir eyvallah. E ama yani eğer işte onlar, belli oluyor yani. Eğer onlar baştan fütuhatı birkaç kez okumuş olsaydılar, onlar böyle uçurtma gibi ayakları yerden kesip uçmaya başladığı zaman fütuhattan elinmiş oldukları bilgi aşağı çekerdi. Dur nereye gidiyorsun derdi. Ayaklarının üstüne bas derdi yükat i̇şte adamı yani, ayaklarının üstüne bastırır. Aynen öyle yani hemen çekiyor yani. Çeker. Yükat hemen çeker, kullunu bilder yani. Kişi kendimde de oluyor bunlar. Mesela bazen işte yukarılarda şeyden baktığımız zamanlar oluyor böyle işte afedersin sapıkça veya sorup şeyler oluyor yani. Ama sonradan seni hemen çekiyordu böyle. O bunla hep karşılaştım aslında. Çeker, abi yani. Kulluğuna geri çeker hemen. Yani hani. Yani diyorum ya hani vermeseydi istemezdi, istemeseydi vermezdi. Niye verdi ki istiyor, niye istedi ki veriyor yani. <gülüyor> bu düşünceler geliyordu. Tamam mı abi? Evet. Yani neden verdi diyordum yani. Veya hani e, her şey Allah Celle Celalin e, katından olan bir şeyse neden biz yapıyoruz? Bu düşünceler hep böyle işte şeytani olabilir, belki nefsani olabilir ama e, sonradan hemen çekişe geliyorduk yani. yani. Bir özümüzün gereği olduğu bir şey olduğu için onu hissettim. Ama Yine bu gelgitleri yaşıyorum yani. diyor ya hani gayret neden gayretullah'a götürüyor? Gayret etmem gerektiği yerler var mıydı yok muydu? Ömer miydi arkadaşınız? Hı hı. Ömer da aynı soruyordu. <gülüyor> yok ama şimdi Ömer'in soruları çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> ama Ömer'in sorularında geçtiğim yerler de var, geçmediğim yerler de vardı yani. Şimdi Ömer kardeşin yani bundan güzeldi. iki sene önce yaptığımız bir sohbeti kayda almıştık. Ee, soru-cevap diye dinlediniz mi onu? Ben biliyorum o. İşte o soru-cevap kayıttaki soruları soran o Ömer'di gene 2 sene önce. Aynen öyle yani. He, o, o soruları Ayşe soran öyle. Ay şöyle Fatma şeyze şeyinde He, falan o mevzuları gibi. soran koydular. Yani. yani güzel tefekkür açısı güzel, güzel. böyle soruları. soruları. da güzel cevaplar yani. Ben diyor şimdi diyor bir karşı taraftan düşünceye geçeceğim diyor. Öyle sorular soracağım diyor. Güzel. Sor tabii. Yani. <gülüyor> öyle olsun ki daha iyi konu anlaşılsın o diyorum. Güzel. Yani, o manada yani. güzel soru. Senin senin de güzel bir yani. açın var, sorularım var. <gülüyor> yani, çok güzel. Karşı tarafa yani. geçeceksin. de karşı cepheden soracaksın. Yani karşı ba cephenin bakışı açısından soracaksın çok yani. Güzel. yani. Tabii. Tabii. doğruyu, hakikati Görebilmek tabii, için farklı için, açılardan eminimlik bakmak eminimlik lazım eminim. zaten. Tabii. Tabii. Bulunduğun yerden öyle Muhtinik Hazretleri'nin sözüdür hani hep meşhur bir sözüdür. Benim çok hoşuma gider. Hakikati görmek istiyorsan bulunduğun yeri değiştir. Olaya bir başka açıdan bak diyor. Bunu yapabilirsen hakikati daha iyi görürsün. Önemli. Tek yerden bakarsan tam göremeyebilirsin hakikati. Değiştir diyor yerine. Değiştir başka yerden bak bakalım. Baktığın zaman açık yani, fark var. da çok yani ...benin o yaratılacağının farklı düşünmesini yani geliştirebilmek için daha evet. yeni şeyler hani hep bu... E, ...aa çok güzel, çok bir şey soracaktım ama o, o geldi aklıma. Hani çok, onu sormuyorum şu an. Çok başarılı olan insanlar, farklı şekilde düşünen insanlar. Evet. Yani yani. buraya çıkıyor. Hı hı. Tabii, doğru. Hani şu an mesela ilk başta alt yapım olmadan mesela okumaya çalışıyordum ateist bilim adamlarını. Sonra bırakıyordum, aman diyordum. <gülüyor> Sıkıntıya düşüyordum. Biraz altyapı yaptıktan bir sonra okuyunca hiçbir sıkıntı çıkmamaya başladı. Tabii başladım. ki, elhamdülillah. Tabii. O zaman işte hani onların da okunması lazım. Birçok kişi kaçıyor ama... Altyapı sağlamsa hiçbir mahsuru yok. Dilediğin ama gibi okuyabilirsin. Gördüm. Alt yapı ama işte kötü gidiyordu. He. Hemen kestim. Yani bilgi, Bilgisayar sonra bir sıkıntı çok çıkacak. Konuda da ben işte uğraşasım gelmiyor abi. Benim de böyle şeylerle uğraşasım gelmiyor. <gülüyor> Bu da bana ait bir şey. Yanlış algılamam kardeşim. Yok, ya. yok. Yani ama bence bunlarla böyle diyorum ki niye vakit acıyorum yani yani şimdi fizikle bilimle uğraşmaktansa Allah'ın ilmi zaten o fiziğin içinde yani belki şimdi. bunun temeli çok sağlamdır <gülüyor> zemini çok güzel otutturarak gidiyordur çok iyidir yani çok güzeldir yani yani senin düşüncelerin öyle ama ben de birazcık daha kolaya kaçıyorum herhalde. Ben yok kolay değil <gülüyor> güzel yapıyorsun ama şimdi sadece alet tarafından hani. Bakarsan süper, harika, ala ama şimdi bir de hani hem o dünyaya bu dünyaya demiş Peygamberimiz yarı yarıya. Biz şimdi fizik, kimya, biyoloji <gülüyor> bunlara da ilgilenmezsek e, Müslümanların hali ortada. Eyvallah Ekonomi, teknoloji, gelmezler de hani <gülüyor> değeri gitmemiz gerekiyor gibime geliyor. Herkesin bir görevi var. Herkes evet. bir amaç için yaratılmıştır. Elhamdülillah. Herkes de yaratılış amacına hizmet etmek gayesiyle hareket evet. eder. Olaya bu açıdan baktığımız zaman zaten her şey yerli yerinde. Sıkıntı yok. Ne iş için yaratıldıysak ona hizmet ederiz. Elhamdülillah. Şimdi ben 20'li yaşlarda tasavvufla ilgilenmeye başladığım zaman, belki bunu daha önce de zikrettim bilmiyorum. Elhamdülillah. İlk tasavvufla ilgilenmeye başlamadan önce ya da tasavvufu yeni yeni öğrenmeye başladığım süreçte parapsikoloji. İşte fiziksel bir takım mevzular. Kimya. Kendi çapımda. Cinler alemi. <gülüyor> İşte hipnotizma, insanın başka insanlara tesir gücü nasıl açığa çıkar, nasıl oluşur, bunun açıklaması izahı nedir? Hep bu bu tarz şeylere merak saldım. Astroloji, Benim işte yıldızların, gezegenlerin faktörleri, etkileri bunların ne? Bunlara merak saldım. <gülüyor> o dönemde hep bu tarz kitaplar da çok okudum. İşte beyni geliştirme, kendi kendine yüzde yüz düşünce gücü diye bir kitap almıştım ta o zamanlar. Hala da belki piyasada var mı bilmiyorum. Yani o zaman sen şöyle düşünüyorsun hep yani siz de o, zaman, o alemden Allahu Teala'dan. O zamanlar öyle başladım. Tamam yani, abi. Şimdi, ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani ben algıladığım o tarzda alemden Allah'a ama Allah'tan aleme öyle bir şey yok abi yani diye algılıyorum yani. Bak şimdi o, o o olay belki farklı olabilir. O da geçen konu yani. O araştırmaları yaparak yaparak Ehlullah'ın ondan sonra bu araştırmaları yaptıktan sonra Ehlullah'ın kitaplarına geçtim. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun. Büyük Ehlullah'ın. Işte İmam Gazali'den tutta, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden, Ahmet Er diğer büyük zatların kitaplarını falan okurken derken İbn Arabi Hazretleri'nin Ahmet Hulusi'nin kitaplarını okudum. Derken herkesin ortak noktasında işte e, İbn Arabi'den bahsetmeleri. Bu bende işte nasipmiş demek ki. Ona Nasıl? yöneldim, onu okumaya başladım. İtinar'ın Hazretleri'nin fütahatını okuyunca dedim ki eyvah ben bu kadar senemi boşa geçirmiş. Ya da ha, ama tamam demiştim Bak ama şuna. altyapı belki gerekliydi. Ya, öyle dedim. İlk önce dedim ki Bak, eyvah. Önce öyle dedim dedim. Eyvah dedim. Bu kadar senem benim boşa geçmiş. Yıllar dedim vay parapsikolojisi, vay hipnotizması, <gülüyor> bilmem nesi bilmem nesi okudum. Halbuki dedim şu fütahatı baştan alıp okusaymışım. Her şey içindeymiş. Elhamdülillah. Fakat fütuhatı okuduktan sonra birkaç kere okuduktan sonra şunu gözlemledim. O fütuhatı anlamama daha derin manada anlamama sebep olan o kitapları Ondan okumamış. Aynen, evet. Ondan Ama sonra de... ilk dediğimin yanlış olduğunu gördüm aynen, yani. Aynen. Yani öteki Demek kitaplarda okuduğum şey o yani. bilgileri, bilimsel verileri fütuhatı okuduğum zaman şık şık şık her şey yerine oturdu. Hatta oradaki o kitaplarda yazılanların eksikleri dahi ortaya çıktı. Hani o kitapta edindiğim bir bilgi, bir temel bir bilgi, almış olduğum bilgi. Hütahat'ı okuduğum zaman orada şu kitapta bunu hata yapmış, böyle değilmiş, bu böyle olması gerekiyormuş diyerekten kendi kafamda ona göre yorumu düzeldi, öyle bir şablon oluşturdum mesela. Sonradan bunu gördüm yani. O diğer okumuş olduğum kitaplar i̇bn Arabi Hazretleri'nin hütahatını anlamam adına bana bir şey hazırlamış, zemin hazırlamış. Elhamdülillah. Yani o fiziktir, kimyadır, parapsikolojidir, neyse işte hipnotizma... Hakkındaki araştırmalardır. Yıldızlar hakkındaki araştırmalardır. İbn Arabi okuduğum zaman her şey yerine daha iyi oturdu. Tık diye oturdu. Baştan öyle gelmişti bana. Ha Ama şimdi İbn Arabi Hazretleri'nin kitaplarını okuduğum zaman o meseleler altyapısı olduğu için anladığımı düşünüyorum. Anladığım için de o okumuş olduğum bilgiler gereksiz atıl gibi kalıyor. Çünkü işin hakikatini İbn Arabi Hazretleri Pütahat'ta zaten açmış. Ama açmış ama Yemeden ben onu anlayabilmem için demek ki onları okumam lazımmış. ya da onları okuduğum için ben burayı anlayabildim. Bu sefer böyle bir yorum çıktı bende. Ama abi şimdi tamam ben onlarla uğraşmıyorum. Yani eyvallah. Da. <gülüyor> Şöyle bir şey var. E ben ama anlayabiliyorum yani. Yani zorlanmı tamam zorlandığım yerler oluyor. Ama en azından hem hal yani ben daha daha böyle tabi ee, tabii eksik kaldığımız yerler var o ayrı bir şey ama. Ama sen direkt açıyorsun hani. Ee, zaten. Cenab-ı Allah. Yok. Bir şey olmuyor yani hani sanki içindeyimişim gibi geliyor yani. Hani çok böyle zorlanmıyorum. Yani Eyvallah. normalden sıradan okunacak kitaplarmış gibi yani yanlış anlaşılmasın burada. Rahatlıkla böyle. çok. Terimler, terminolojiler kafamda kalıyor, yerleşiyor. Oturdu, o da istekten, samimiyetten kaynaklanıyor. Yani, Kapın açık ona yani. karşı. He. Belki onun himmeti de var he. muhakkak tabii yani ki. Yani onun şeyinden dolayı belki Yani Başka bir kitapla gideyim yani. Yanlış algılamayın yani. Fizik kitaplarıyla, kimya kitaplarıyla uğraşamıyorum yani. yani uğraşmak da istemiyorum daha. Senin bu. şeyine yatkın olan bu. He. yol yani, Mizacına, fıtratına, yaratılışına yatkın olan bu. Diyorsun ki hazineyi bulmuşum. Ya, Ballar balını bulmuşum. Yani. <gülüyor> Kovanım yağma olsa ne yazar hesabı? He? Yani, yani <gülüyor> en geçemedim abi tabii hani. Doğrudur elhamdülillah. Mesela yani. gördüğüm bu dünyadaki her şey bir, bir şekilde e, hani teori de olsa bir anlam yüklemem gerekiyordu. Yani, üniversitenin ortalarına kadar ben bununla uğraştım. Çok sıkıntı çektim. Hani hep ufak ufak bilgiler öğrenen öğrenen hani çok da el isteğim, hevesim yoktu o zamanla. Çok yavaş oldu bazı şeyler. Hani bu dünyanın işleyişi, işte, ekosistem işte hani tek hücrelerde hani gelmiş, gel, hani yaratı, evet. yaratılış, ...evrenin, canlıların... ...hani yağmurun yağması, işte... ...karitalinin neden birbirine benzememesi... ...atomların çalışı nasıl çalışır... ...ben bunları tamamlamadan... ...hani şimdi birçoğunu düşününce... ...aşağı yukarı çıkıyor bir şeyler... ...hah diyor, oturuyor. Ben bu gözümün gördüğünü... ...şu an algılayabildiklerini... ...az çok... ...belirleyemeden ben... ...hani bocalıyordum. Hani onlar ne zaman tamamlandı... ...ben o zaman daha çok... ...hani... Manevi olarak da kendimi daha hazır hissettim. Daha anlayabilir, daha uygun. Artık hangi kelime bilemiyorum ama senin şimdi Semih kardeşim şunu şöyle yapayım. Senin şimdi olaylara akıl cihetiyle bakma biraz sende ağır. Hı hı. Ağırlıklı. Yani önce ak ve mutmain olmayı istiyorsun. Bundan dolayı da seni işte bütün bu fiziktir, kimyadır veya işte işin derinlik manasında araştırmaya sevk ediyor seni. Doğru, bildiğim kadarıyla zorlayıp... Evet. Önce akremin mutmainlik. Yani bilimsel olarak aklın verilerine göre ispatıyla, deliliyle bunun ne olduğunu bir bilmem ve görmem gerekiyor diyorsun. Her şey olmasa da elimden gel Evet yani varabildiğin neyse ona varmak arzu ediyorsun. Hı hı. Aslında senin bu halin benim ilk yolun başlangıcındaki halim aynı ben de senin gibi akılcıydım yani yolun başlangıcında ilk yola çıktığım zaman da aklımın kabul etmediği şeyi sindiremiyordum içime aklım kabul etmeyince zorlanıyordum yani orada bakıyorum böyle düşünüyorum böyle düşünüyorum kendimdeki veriye göre ilmi birikime göre aklım onu kabul edemiyorsa oradaki o açığa çıkan şeyi hakikati o zaman onu bir tarafa koyuyordum. Burada beklesin buluyordum. Yok, şu an aklım kabul etmiyor. Aynen arkadaşlar öyle hani. Heh. Zamanla da bazı şeyler yani İn, inkar da etmiyordum. Hı? Hani at, tamamen de atmıyordum, bir bloke de yapmıyordum yani. Örmüyordum, blok örmüyordum kendime o hakikate karşı. Ben şu an bunu anlayamıyorum. Bu aklım idrak etmiyor diyordum. Belki idrak edeceğim bir gün olur deyip kenara atıyordum. O şekilde bırakıyordum. Hakikati öğrendikçe, idrak ettikçe ya akla ihtiyacın kalmıyor ya da aklın sağlamasını yapmasının artık önemsiz olduğunu görüyorsun. Elhamdülillah. Bunu gördüm. Elhamdülillah. Ya akla ihtiyacın kalmıyor ya da aklın bu mutmainliğinin artık önemsiz olduğunu görüyorsun. Akıl yavaş yavaş bırakıyorsun aklı. Öğrendikçe öğrendikçe hakikati. Şimdi beni bundan 20 sene önce, 25 sene önce tanıyan bir insanla bugün tanıyan bir insanı karşılaştırsan çok farklı şeyler anlatırlar. Bundan 20 sene önce müthiş derecede akılcıydım. Yani akılcılıkla da şöyle diyeyim. Etrafımdaki, çevremdeki, arkadaş çevremdeki insanlar olsun. İşte sülalemdeki, akrabalarımdan insanlar olsun. Bir hususta bir takıldıkları bir konu varsa bir şey danışacaklar. Dünyalıkla alakalı herhangi bir şey olsun yani. Bir akıl almak düşünürlerdi. İşte şöyle bir şey yapmayı düşünüyorsun. Sen ne dersin? Hemen fikir yürütürdüm işte ileriye geriye doğru bir düşünce analizi yapardım. Şöyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur, şu olursa bu olur, şu cihetine de bakmak lazım, şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Bir şey sunardım ona, geniş bir bilgi sunmuş olurdum karşımdaki. Bu da belki karşımdaki insanda mutmain olurdu bundan yani. Çok farklı bakış açılarından bakıp da analiz edip anlattığım için. Bundan dolayı da şey yaparlardı, meslekteki arkadaşlar da öyle çalıştığım, Koristikli çalıştım arkadaşlar da böyle bir şey yapacağız zaman, bir şeye karar vereceğiz zaman böyle önemli bir şey. Evet. Seninle bir bu konuyu konuşalım, görüşelim derlerdi. Konuşurduk, konuş, görüşürdük falan filan. Sonradan işte meslekten ayrıldıktan sonraki bu süreç aşamasında o zamana kadar böyle akıllı gibi gördükleri birden ben delirdim. <gülüyor> o yani millete göre deli olmuş oldum. Evet. Çünkü başkalarına şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur diye akıl veren bir insan akılsız bir iş yapmış oldu onlara göre. Öyle olunca tabii insanların bana karşı şeyi çok farklılaştı. Bakış açıları işte. Bakış açıları. O zamana kadar hep böyle fikir soran, gelen, danışan, akıl almaya gayret eden insanlar böyle artık delirmiş gibi gördüler belki de. Elhamdülillah. <gülüyor> akıl gitmiş gibi gördüler. Ama bir yerde kendilerine göre bir yerde de haklıydılar. Ondan sonra akıl ben bıraktım. Şu an Samimiyetimle söylüyorum artık bu bir süreç içerisinde oldu yani. Öğrendiğim hakikatlerden bir rahatlık hasıl olduğu için olayların işte yapacağım bir işle alakalı olsun ya da başkasının etrafındaki insanların yapacağı bir işle alakalı olsun çok ince detaylarına kadar böyle planlara girmek olayı bitti bende. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Artık buna teslimiyet mi dersin? Öyle bir rahatlık var ki. Yani sonuç ne olursa olsun. Hiç fark etmez. Taktır neyse olur hesabım. Orada bir sınır olması gerekmiyor bazı bazı olaylar çerçevesinde. Her şeyde olmasa da. Şimdi e, Emri bil maruf nehi anil münker esasından binaen karşımdaki insana nasihatımı yaparım. O kadar. Bitti. Zorlamam. Yanlışta gördüğüm halde bir kere nasihat etmişsem hala zorlamam. Yapmam. O onu yapması gerekiyor mu senin? Orada olmuş, tamam. Orada ne fikiriz? Hani ya da bir ticaret yapacaksın abi tabi işletme ama şimdi orada da şimdi hani öyle olsa böyle olsa o, o zaman orada da mı düşünmeyeceksin? Ticarette düşünürsün, dünyalık iştir bu. Düşünürsün eyvallah. Ama ticaret işi bizi, bilmiyorum bize geleceğiz. Hani bilim de <gülüyor> dünyalık olan kısmı var. Burada ne yapacağız? Hani şu şu anki teknoloji o şekilde ilerliyor. Biz bir teknoloji geliştirmek istiyorsak. Kafalarımızı sabahlara kadar bin türlü yol farklı şekilde düşünmeye çalıştırıp o farklılıkları bulup işte o teknolojileri geliştirmemiz lazım gibi. Şimdi teknolo bunu amaç teknolojiyi mu? geliştirmek mi amaç para kazanmak mı ticaret yapıp? Bu teknoloji hem milli hem hani bütün ümmeti Muhammed'i ilgilendiren bir şey bir yan, bir yönden. Öyle bakmamız gerekmiyor mu? Şimdi anladım ben ha, senin bakış Hani. Sonuçta İslam iş... ülkesiyiz. Biz ne kadar iyi olursak, İslam ülkesi bütün ümmete muamele yararlı Hı -hı. oluruz iniyorum. Yani, hani bu şekilde bakarsak oluyor. O zaman burada işte sınır dediğim bu mesela hani o bakış açısına, Ahmet hani senin o bakış açısına. Burada bir sınır getirmemiz gerekiyor ama değil mi? Burada insanlara göre değişiyor bu olay. Herkesin bir görevi var mesela. Herkesin tamam. görevi var. Orada hep fikiriz. Yani ehlullah'ın bir kısmı bakın ben çoğu ehl olan kitabında gördüm. Ehlullah Allah ile hemhal olmaya kendilerini vermişler. Elhamdülillah. Bilim, teknoloji, tıp konusuna yönelmişler. Yeteri kadarını almışlar. Buradan diyorlar ki bizim görevimiz Allah'ı bilmek tanımak. allah Teala bu alemde halk ettiği insanlar içerisinde o görevle görevlendirdiği zaten insanlar var. Ama Müslüman ama gayrimüşlim. Birçok işte Müslüman bunları genele yay yaymaya çalışıyor. Hem öyle hem böyle iki zıt kesimde. Bazı tamamen, benim dediğim, bazı tamamen o evliyalar gibi olmaya çalışıyor. İşte burada ölçüyü tutturamıyor. Ölçüyü tutturamıyor ya da Mesela. hata yapıyor. Yani evliyalık vasfı olmadığı halde ya da o evliyalının gittiği yoldan gitmeye e, temayülü olmadığı halde, fıtratı ona uygun olmadığı halde o yoldan gitmeye çalışıyor, yanlış yapıyor. O adam, evet. bir, bir insan vardır, dünyalık için yaratılmıştır. Yani dünyaya hizmet için yaratılmıştır. Bir takım buluşlar bulur işler yapar. Biz Sanatlar icra eder. tarlamız değil mi Ahmet hani Burada biz o buluşta bu tarladan ailedeki iş dünya geçiş Hakikatte dünyadaki tüm buluşlar, işler, sanatların hepsi Müslüman'a hizmet eder. Allah Müslüman'a gayrimüslim ne de hizmet eder. Hakikatte. Yani Müslüman ve hani has kullar. Ama Şimdi dakika, hani... Şimdi sözüm yanlış anlaşılmasın. O zaman biz hiç teknikle teknolojiyle ilgilenmeyelim. Tamam, yatalım. Anlıyor anlamıyor mu? Yatalım öyle. Açalım Kur'an okuyalım sabahtan akşama. Böyle demiyorum ben. Tabii ki. Ben diyorum ki yani her insan ne için yaratıldıysa zaten ona hizmet etmekte. Ehlullah'ın geneline baktığımız zaman da diyorum kendilerini böyle dünya işlerine ağırlık olarak vermemişler. Dünya bizim tarlamız, eyvallah. Dünya bizim tarlamız ama burayı da iyi anlayalım. Yani dünya bizim tarlımız derken dünyayı mamur etmek gayesi gütmemiş hiçbiri. Heh işte bir, bir soru soracağım. köprü, köprüden. Abi ben çok... Sen söyle pardon. Sen devam et kardeşim sen işin bir şey var? Ehlullah'tan insanlığa, hani dünyadaki bütün insanlığa diye, hiç bu şekilde hizmet eden, hani yok mu? Nasıl hizmet eden? Bir buluş kullanımı? mesela. Çok büyük hizmetleri var. Bütün Ehlullah dünyaya. değil o. Değil ama işte ehlullah'tan niye yok? Ehlullah'ın gayesi Allah'ı bilmek tanımak. Ehlullah diyor ki, Zaten öteki insanlar, bütün insanlara ve bana hizmet etmekte. Teknikse, teknoloji ise, şuysa, buysa, bunlar bu hizmeti zaten yapmaktalar. Şöyle bir soru soruyorlar. Abi. abi ben o... de şöyle. Sen devam et kardeşim. Sor. sorumuzun sen sor yani. Ben geçen yapalım. çok düşündüm. Bundan ee, birkaç ay önceler düşündüm abi. Allah'ım dedim beni kimseye muhtaç etme, sadece kendine muhtaç et diye böyle bir şeyim oldu. Geçen de işte Muhtimül Aleyhın Kitabında okurken bu sözü Gözümün önünde geçti böyle abi. Yani okuduğum yerde çıktı böyle, Hatmi Kur'an'da böyle çıktı. O zaman haykırdım, elhamdülillah dedim. Yani benim yolumun doğru olduğuna inandığıma böyle, yani kendim cevabım bu. Bu bana has bir şey olduğuna inandım yani. Şimdi bu muhtaçlık boyutuyla baktığımız zaman her şey zaten ondan yani ona muhtaç olduktan sonra geri kalan her şey çözülmüyor mu abi? Muhakkak tabii. Bütün ihtiyacımızı gideren de o zaten. E, elhamdülillah. Ne, görebilmek yani önemli. İnsanlara yani, mı işte muhtaçız diyorum. ona mı muhtaçız? İşte ha, yani ben bu, bu yönde cihetten baktığım zaman yani bunu kalbimde böyle bir hep böyle düşünüyordum. Yani yarabbim diyordum beni dedim kimseye muhtaç etme. Yani sadece kendine muhtaç et diye. Hep böyle düşüncem vardı abi. Hep böyle. Yani bunları yaşıyorum. Ondan sonra yaşadığım şeylerde de böyle hani Diyelim ki bu düşünce bende hasıl oluyor, sen bu sözü söylüyorsun abi, oradan çıkıyor. Sanki böyle onaylıyormuşsun gibi oluyor yani. Veya başka bir yerde biri söylüyor bu konuyu geçiyor yani. Ha o anda benim hakikate dair bir onay sesi çıkıyormuş, bir işaretmiş gibi geliyor bana yani. Evet. Öyle hissediyorum yani elhamdülillah yani. Bilmiyorum bu ama kişiye ait bir şey abi yani. Olabilir veya olmayabilir. Doğrudur. Ne Tabii kişisel ben olarak da değişik açılardan bakılabilir. Buyur kardeşim. Şimdi şu meseleyi söyleyeyim. Hı. Dünya gelip geçilesi bir köprüdür. Evet. Hiç insan köprü üzerine ev inşa eder mi der i̇bn Arabi Hazretleri. Gelip geçilmesi gereken köprü, tabir edilmesi gereken rüyadır evet. diyor. Şimdi ehlullah böyle bakmıştır. O köprüden rahat geçilmesi için çalışılabilir ama. Köprü zaten var. Ama bu dünyada... Bir an önce karşıya geçmek gerekiyor. ...olabilmesi için bu dünyada acı da var, kötülük de var. Bunları bizim bir şekilde... Hani vesile de tabi olacağız. Hani Allah bir şekilde ben o vesilenin ben olmasını isterim. Hani kanser örneği gibi birisi kansere hani veremi tedavisini bulan insan Allah katında hani çalışmış çabalamış Allah gayretine göre herkese muhakkak tabii ki bol mükafat verir. Veremi kansere çare bulan bir insan, birçok insanın kurtuluşuna vesile olması hasebiyle birçok sevap kazanabilir. Birçok çok sebep kazanması ayrı şeydir. Allah'ın Allah rızasına ya. erebilir. Allah'ın rızasına ermek ayrı şeydir. Allah'ı bilmek ayrı şeydir. Şimdi hastanelerde. Burayı olan, iyi anla. Hastanelerde olan oluşum el şafi ismin zurratı orada ortaya çıkıyor, değil mi abi? Evet. Yani Onu bu çıkarabilmesi için işte bizim o siyasları ama vesileleri bulmamız gerekti. Allah bizi bu dünyayı bıraktı ve biz hani gayretle, ayette dediği gibi gayretle o şafi ismini Çıkarttık hani. O var var orada. Onun işte tecelli etmesini biz buradaki ilimle sağladık. Gibi olmuyor mu? Şimdi <gülüyor> sana bir örnek vereyim. Yanlış yani, anlaşılmasın konu. Gerçekten bakarsak. Hiçbir sözüm yok. Sözüm yok. Doğru söylüyorum. Şimdi ee, sevgili kardeşim, Resulullah Efendimiz'in yanında bulunan seçkin sahabelere bak bakalım. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Bunların tıp ya da teknoloji ya da bilim alanında iş, iştigal ettiği bir iş var mı? Hayır. Yani şu, şu şunun bulucu, buluşu, şunun mucidi, şu makineyi yaptı, şöyle bir şey yaptı diye konuşulan bir şey var mı? Ama o zamanın şartlarına bir düşünürsek zaten yani o Arap hani yarvanasında o çok zaten öyle bir şey yoktu o zamanlar. Sonradan çıktı ama 800'lerden 900'lerden sonra astronomi, matematik çok şey geliştiler. Tıbbi gelişti ayrı mevzu. Tabii ki müslümanlar içerisinde Her astronomide, mi? tıpta, matematikteki dehalar çıktı. Eyvallah çıksın. O da bizim gururumuzdur müslümanlardan çıkması. Ona bir şey demiyorum. Benim istediğim şu. Resulullah Efendimiz devrim, devrinde ve o yakın dönemdeki sahabedinin amacı, gayesi Allah'ı bilmek, tanımak ve kulluğunu ona göre yaşamaktı. Onun ötesinde Dünya işleriyle fuzuli bir işle iştigal etmediler. Ama fuzuli değil ama ya. Hani nasıl fuzuli olabilir bu? Bütün, Bütün şey. ümmet bak Mutinik nara Hazretleri diyor ki? Onların mutluluğunu, huzurunu, dinini yaşamasını bak bu bakış açısı. Bir kasabada bir tane doktor varsa sen ikinci doktor olmak için gayret sarf edip de o ilimleri uğraşma edinmeye uğraşma. Tamam. Çünkü zaten doktor var. Sen Allah'ı bilmek için uğraş diyor. Ama Bak. doktor bütün hastalıklara e, kader mi geçirmeye? E doktor, i̇kinci doktor peki. belki o hekim ikinci doktor başka şeyleri tedavi o edebilecek. Diyor. O zaman o da diyor ki i̇bn Arabi Hazretleri o ikinci doktor sen o, eğer dosdoğru Allah'ı bilmek ve Allah'ı en üst seviyede idrak edip kulluğunu kemalen yaşamak istiyorsan bu ilimlerle uğraşman sana ondan perdeler diyor. Burayı iyi anla. Bak i̇bn Arabi Hazretleri'nin değişik çeşitleri yeter bile vereceğim. Bile. Tamam ama hatta hatta şunu söylüyor. Sen diyor bir Müslüman olarak hangi mezhebi benimsediysen, hangi mezhebe göre itikat, amellerini icra ediyorsan sadece o mezhebinin senin ibadetlerini yapacak kadar bilgisini, fıkhi bilgisini al öğren yeter. Kalkıp da farklı mezheplerin bilgilerini öğrenmekle uğraşma. Bunların hepsi zaman kaybıdır diyor. Geri kalan zamanını bu fıkhi bilgileri öğrendin ibadetini yapıyorsun. Kalan tüm zamanını Allah'ı bilmeye ver. Çünkü bu dünya hayatında Allah'ı ne kadar bilip tanıyorsan onunla gideceğiz öbür tarafa. Sen... şimdi hani mesela Yahudiler diyorlar ya hani e, kanser yok diyorlar öyle bir söz geçiyor doğrudu bilemem yani ama hani öyle durumlar var ki hani bunu geçtim adamlar bir hastalık üretiyor atıyorlar uçaktan mahvediyorlar ortaya. Evet. Şimdi bunun için çalışılması gerekiyor. Doğru. O hani ya da o Yahudilerin kendileri kanser olmuyor. Yani tıpta ilerliyorlar ki bunu biliyorlar. Onların eline bırakmış oluyoruz bu sefer her şeyi. O zalimlerin elinde kalıyor bu sefer. Bunları yapmamız yapmamamız lazım. Onlar, i̇şte o yüzden bunlar çok büyük şeyler gibi geliyor bana. Onların Yemin, eliyle de hizmet, hizmet Müslümana gelir sen merak etme. Yine geliyor da işte bizim bize işte hastalık öğretiyorlar, aşı satıyorlar. Hani bunları engellememiz lazım bizim. Yine He. eliyle geliyor onların. Ondan Ama para veriyoruz bir de ona. Haller işte Afrika'da aşlıktan ölen insanlar. Sınıfı. olaylara hep biz kendi penceremizden baktığımız zaman tabii ki farklı değerlendiriyoruz. Bakıyoruz şimdi diyoruz ki dünya üzerinde bir sürü Müslüman e, işte Yahudinin ya da diğer Elhamdülillah. gayrimüslimlerin Elhamdülillah. zulmü altında değil mi? İşte şu neydi o adala, ada olan yerde bir sürü işkenceler vardı ya orada Çinlilerin <gülüyor> neyse işte Miammar, hem Miammar falan Elhammar. filan bir taraftan İsrail'in i̇şte. zulmü işte Filistin'deki yaptıkları şunlar bunlar şimdi Madalyon'un bir de öbür tarafından bakalım. allah Teala Müslüman kuluna mükafat vermek için o asi kulunu ona musallat ediyor. Bu kul sabrediyor. Allah'a bağlanıyor. Allah'a bağlılığıyla birlikte o asi kulun üzerinde yapmış olduğu zulme sabrediyor ve şehadete ermiş oluyor. Kat kat mükafatını fazlasıyla bu kul almış oluyor mu? Ahirette Allah'ın huzurunda alacak. Oradaki o Filistin'deki Müslümanlar olsun. Ya şu an Irak'taki ne bileyim Suriye'deki Gerçek Müslümanlar olsun, gerçek müminler olsun, kat ve kat zaten mükafatını Allah'tan alacaklar. Görünüşte Allah zahirden büyük bir zulüm altındalar. Eyvallah. Tamam şimdi madenanın öbür tarafına bakmadan anladım. He. Şimdi o insanlar iyi ki bana zulmetmiş diyecekler He. öldükten sonra. O mükafatı almalarına sebep olmuş olacak. Tamam ama <gülüyor> yine bu olayı çözmüyor. Şimdi bu bilim, teknoloji ile alakalı din, İslamiyet asla böyle bir şeyi yasaklamaz. Yani bilim ve teknoloji üzerinde hizmet etmeyi, çalışmayı yasaklamaz. Olaya şeriat boyutundan bakıyoruz. Hani dedi ki konunun başında da Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. Emri cihetinden baktığın zaman elbette ki teknolojide de, tıpta da, ne bileyim işte matematikte de, astrolojide de her şeyde bir Müslüman önde olması lazım. Evet. Bu tarz keşifleri yapması lazım, bilmesi lazım. Bu işin Allah'ın emri cihetinden bakış açısından olması gereken doğrudur. Ama bir de Allah'ın iradesi konusunda bakan kulları var. O cihetten baktığın zaman zaten öbür kullar ona hizmet etmekte. Yani dünyanın işleriyle meşgul olup da dünya işleriyle zaman geçirmiyor bu insanlar. Diyorlar ki ben benim amacım gayem Allah'ı bilmek. Çok, tamam küçük bir kısım öyle olsun ama. Küçük bir kısım tabii. Çok çok küçük hem de. Çok çok küçük. Biz öyle demiyoruz. Ya da biz öyle olacağız da demiyoruz. Ama biz keşke öyle olabilsek. Hani bu tarafı da bakalım. Bu tarafı da görelim. Benim demekten anlatmak istediğimden kasıt bu. Yani Ehlullah. Onun için Ehlullah'a bak. En seçkin Ehlullah. Hangisinin bir matematik, fizik, kimya, biyoloji dalında şeyi var. Bir buluşu var. Ya da o dalla ilgilenmiş. Ben düşünüyorum abi tabi. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Yani en güzel mertebede gidecekler gittiler. Zaman merhumu yok. <gülüyor> Oradalar. Ama benim gönlüm, ben düşünüyorum, evet, bencillik gibi geliyor bu sefer. Evet, hani, çok güzel mertebelere çıkacağım. Ama bu insanlar bu haldeyken benim elime bu buluş yapma. Ya, işte, böyle bir fırsat geçerse ben bunu... Vicdanım el vermiyor. <gülüyor> öyle bir şey, hani, pro, hani, profesyonel olacak bir durum yok, vesaire. Ama hani, öyle bir şey olsa, ben... Hani çok büyük mertemeler ama hani oraya gitmeyi seçmek, ben yok şundan korkuyorum, Allah bunu seçtin ama bunu seçseydin derse diye Bencilik kendimi düşünmüş olacak. Hani burada atıyorum ben yani örneğin, kansere çare var ama burada da Allah'ı bilme, eylaallah yolundan gidip onların mertebelerine ulaşma var. Yani Allah o tedavi... Allah bilendir. O kanserin çaresini zaten biliyor ki o Allah bilen. Bilmediği bir şey kalmıyor. Ne kanser var? Hala. Al bak Allah'ı bilen. Sebepler. yani. Bak Allah'ı bilen bileyim kanserin bileyim. çaresini de biliyor. Kesinlikle yüz buna inan. Neden o zaman vermiyor. Allah'ın Allah muradı, iradesi Eminim. böyle olduğu için Eminim. o hastalıklardan insanlar öleceği için onlara müdahale etmez. Aynen. Heh. Eyvallah. O da tamam. Çünkü Allah'ı bilen bir insanın bilmediği hakiki manada Allah'ı bilen bir velinin bilmediği hiçbir şey kalmaz. Yok ama ben işte onu dünyaya zerk edemeyeceksem aynı şey geliyor. Hiçbir hani buradaki duruma göre mahiyeti kalmıyor. Bilmek bunu işleme geçirmek, insanın acılarını dindirmek. Ama hakikate erdiği zaman oraya müdahale etmemesi gerektiğini de biliyor. Haddini de biliyor. Onun için müdahale etmiyor. Birçok ehlullah var şu an günümüzde. Niye na insan var? Bir naz etse allah Teala'ya Ya Rabbi şu Yahudilerin bu Müslümanlar üzerindeki zulmü nedir? Helak et onları dese bir gecede yerle bir olur o İsrail. Allah'ın nazehli kulları var. Ama bunu demez. Bilmiyorum. Çünkü Allah'ın muradının böyle olması gerektiğini bilir. İşte onun altında bizim göremediğimiz neler görüyor ki onu demiyor. Tabii. İşte demez göremiyorum ki, o yüzden ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkacaksın yani. Şey. Hakikate vasıl olduğu zaman Hakikate vazif olduğu zaman, Allah'ı bildiği zaman kul e, haddine gelebilir, sınırında bilir. Dolayısıyla Allah'ın iradesi cihetinden cereyan edecek olayları bildiği için seyreder, görür. Ha? Müslüman olması, şeriata bağlılığı yönünden rahatsızlık duyar. Kalben oradaki o Müslüman kardeşinin zulme uğraması, uğraması Tabii. onu rahatsız eder. Ama ki o rahatsız etmesi oraya müdahil olmasını gerektirmiyor. Şöyle <gülüyor> bununla bağlantısı var yok. Hangi kanalda hatırlamıyorum da, bir haberlerde e, açıklamışlardı geçen, dünyadaki işte en zengin o insan, hani bilinen, bilinmeyenler daha çoktu muhtemelen ama hani 5. sırada falan galiba o Facebook'un kurucusu var hani. Hı. Diğerleri işte 1. E, sırada Windows, e, Gates yani. var. Hı. Ya Gates ya da işte Facebook'dan yola çıkalım. Böyle bir şey, mesela Ahmet abi sana bıraktık. Bu, Facebook, artık zamanı geldi çıkacak. Sen bunu biliyorsun. Bunu, sen... Şimdi soruyu kurgulamam lazım. Bu adamın eline hani bırakmak, bunu hani Facebook'un içinde çünkü e, şer olan şeyler de var. Hani bu Facebook'u kursak, mecburen e, sıkıntılı durumlarda biz de garip olacağız. Hani hesabımız olacak, çok büyük hesapla. Orada çünkü dönen günahlar var vesaire. Hani yararı da çok fazla. Sen olsan ne yapardın? Ben hayır. Ben kurmuyorum. Hani o bilgi sana ulaştı kuracaksın ve bu şu anla görüyorsun. O adamın elini bırakmaktansa, hani o adamın hani Hristiyanlar mutaya ama hani iyidir kötüdür bilemem. Onun elini mi bırakmak gerekir bir Müslüman olarak? Yoksa biz onu kullanmamız gerekir. Nereden bakalım şimdi buna cevap verirken ona göre vereyim. İki şimdi bütün cevaplarım hani o zaman yanıtladım be bitti sorun bitti. <gülüyor> <gülüyor> şeriat neredevsinden bakarsak tabii ki Müslüman önde olmak için gayret sarf edecek. Başkalarının elinde değil Müslüman'ın elinde olması için çaba sarf edecek bu şeriat bakışı. Yani hakikat bakışından bakarsak aynı Merkez Efendi'nin dediği gibi Şeyhi Merkez Efendiye ne diyor daha öğrenciyken talebeyken bütün talebelerine şey efendi siz diyor Allah olsaydınız ne yapardınız? Söyleyin bakayım evladım teker teker. Eyvallah aynısını yaparız. <gülüyor> Herkes diyor ki şöyle yapardım böyle yapardım böyle yapardım. Herkes efendim diyor ki şu an nasıl oluyorsa her şey aynı hal üzere merkezinde bırakıyorum. Orada gönlü mutmayın eyvallah. Ama hani bu e, kurguyu yapıp ben sadece soruya cevap almam hani, maksadında. Şegat her şey en güzel bir şekilde oluyor eyvallah. Bilmiyorum tabi hani çok şekilli aklıma. Aklım. Ama şimdi şeriat açısından baktığımız zaman tabi ki Müslüman çaba sarf edecek. Bir şeylerin hep önde olması lazım, ön planda olması lazım, bir şeyleri bulması lazım, icatlar yapması lazım, teknik teknoloji Müslüman'da olması lazım. Elbette ki güzel bir şey. Müslümanların elinde olsun. Eyvallah. Einstein atam bombasını işte yaptı, sonra atılınca pişman olduğunu açıkladı. Evet. Hani adam vicdanen bitti ama işte şimdi onun ahiretteki durumu nedir? Aynı Facebook durumu gibi. Şimdi onu benim elime geçse yararı var, zararı var. Ben bunu işte yararını mı göz önünde bulundurmam gerekiyor şeriyata göre, zararını mı? Yoksa o yararı hani olduğunu görüp Müslüman'ın eline geçsin. Adamın işte beşinci işte dünyanın en zengin adamı hem parasıyla i̇mmet Muhammed yardım edebilecek duruma gelecek. <gülüyor> i̇şte nasıl bakması gerekir? Bak şimdi Ehlullah'ın hayatına, şey <gülüyor> Ehlullah hayatına baktığımız zaman, Ehlullah'ın hayatına baktığımız zaman Birçok Ehlullah'ın garip parasız olduğunu diyoruz. İnsanız. İnsan nankördür. İnsan unutkandır. Elhamdülillah. İnsan hırslıdır. Ehlullah paradan şeytandan kaçar gibi kaçmış. mülk edinmek istememiş. Var çok nadir. Onlar da artık çiğne sahip olabilen. Nefsini tamamen teskiye seni tamamlamış. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi. İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri gibi. Çok nadir yani. Sayılıdır. Çok zenginleri Müslümanların. Makamı yüksek olanlar. <gülüyor> Şimdi bu Eylülah neden paradan kaçmış? Neden dünyalıktan kaçmış? Diyor ki zaten Allah'ı bulma yolunda Seyir bir sürü meşakkattan geçeceğim. Nefis terbiyesi, tezkiyesi. Eğer elimde para pul da olursa ben bu nefis terbiyemi, tezkiyeyi yapamam diyor. Çünkü dünya malı muhakkak dünyaya çeker insandır. Çeker yani mutlaka çeker. Bu sefer o insanın Allah yolunda gayreti çabası sekteye uğrar. Onun için böyle bir şeyi istememişler. Ya Rabbi demişler ben senden başkasına kalbimi açmayacağım. Ancak kalbimi sana açacağım. Dolayısıyla her şeyden vazgeçtim demişler. Normal bir e, sakin bir hayatla Allah'ı bilmek, bulmak, tanımak adına hizmet etmiş, Bu manada bir hizmet etmişler. Demek ki insanlığın fıtratında var yani. Şimdi dediğim çok güzel bir şey de bir Müslüman zengin olsa, her şeyleri bulsa, elinde Facebook bir Müslümanın olsa. O Müslüman bozulur kardeşim. Heh sorun buraya geliyor işte. Bozulur o Müslüman. Bir tek bozuluyor. Müslüman o zaman her şey eline eteğini çekecek abi. Elini, şimdi o iş için Allah, o iş için yarattığı kulları için, var. Normal Müslüman i̇şte, avam için söylüyor. Hakikati öğrendiğin zaman avam için söyleme. Avam için söylersen eline eteğini çekmeyecek. Avam evet. dünyalığına da çalışacak Allah namazında, niyazında, abdizinde dünyalığında da çalışacak ama Avamın üstüne geçecek olursan o zaman işte mümkün olduğu kadar dünyalık işini en az zamana yayıp nafakasını temin edecek kadar karnını doyuracak kadar, nafaka temin edecek kadar bir zamanını ayıracak. Geri kalan işi Allah'ı bilmeye ayıracak. kulluğuna ayıracak. Yani bu dünya aletin tarlasıdır, hadisi ehlullah için geçerli değil o zaman. Geçerli. O, manada, o da bu dünyada yapıyor, yaptığı amellerle, Allah'ı bilme ilimleriyle, tarlasında değiştirecek onları. Amel deyince ama ne anlıyorsun? Dünya için çalışmak değil. Amel, bak, amel geniş manada. Dünya için çalışmak yani, da bir ameldir. Şey, derken, hani Ümmet-i Muhammed için, hani insanın, hayvanın acı çekmemesi vesaire vesaire, hani çoğaltırsak bunlar için, bunlar da bence dünyalık bir şey değil bunlar. Allah'ın canının sen daha az yakmak adına bir hayvan, mesela hayvanlardaki tıp çok ilerlemiş değil. Mesela ne zaman hani bir hayvanı götürsek hani insanda mesela bir yer kızarınca hemen buluyorlar. Çünkü çok gelişmiş. Veteriner Veterinerine işte köp Bir köpek hakkında sormuştum. kolak kızarık. Ne bu demiştim. Hani hangi sıkıntıdan dolayı, hangi hastalık? Ben onu sana söylesem dedi. Bana hani Veterinerlik dalında Nobel ödülü verilerdi. <gülüyor> hani insanlar kadar gelişmiş değil dedi. Hani evet. o hayvan bir orada bir can olabilir. Hani bunlar bana çok küçük şeyler gibi gelmiyor. Büyük şeyler geliyor. Bunları için çabalamak hani Bilmiyorum Amit abi, Ağabey. Çıkamıyorum işin içinden. Yani i̇şte senin... o, o hayvanın kulağının neden kızardığını bulmak için oradan hareket edip gideceğine daha çok uzun uzak yoldan gidiyorsun. Allah'ı bulma yolundan gidersen Allah buldun zaman o hayvanın kulağı neden kızarmış zaten bilir, bilirsin. Bilmek yani. önemli değil, acısı gidilmeyecek bu hayvanda. Giderirsin. Hangi otu yedirirsen veya hangi ilacı yaparsan geçeceğini bilirsin zaten. Ama konuştuk ya abi, Ağabey. Kan senin çaresini Elullah biliyor ama çıkarmıyor. O muhabbet. Ya bilir ama Allah'ın muradına ters düştüğü için söylemez. Tamam yine o şekilde hayvanı çıkarayım aradan insan diyeyim. Yine yapamayacağız. Bilmek durumunda kalacağız. Bilmek durumunda kalacaksın. Müdahale edemezsin. Zaten müdahale edersen Allah'ın mutlak iradesine müdahale mümkün değil ki. Zaten ehlullah e olamadığı zaman. İnşallah. Üfka'dan geçiyordu. Yani, biz anda, diyor bilmeyenlerin anlaşın. bilenleriyiz. Bilmeyenlerin de bilenlerin de tek sahibi Allah Teala. tabii yani. ki. Tabii. Yani işi oraya bağladınızsa yani iş çözülüyor yani. yani. Biz zaten aciziz. Bir şey yapamıyoruz. O zaman alemde bir şeye, e, şey yapamazsın, müdahil olamıyorsun müdahil yani, iradeyi yani. gördüğün zaman, seyrettiğin zaman. Ama yani... hakikatten bakarsak ama öyle, şimdi... Ama ya, hakikatin içine girmek için <gülüyor> uğraşıyoruz, ne yapalım? Yani Senin kardeşim sert ya, bir hakikatin içine <gülüyor> girelim. <gülüyor> <gülüyor> ama hareketlerimizi hani kısıtlamayalım hakikatte, biz hastalıkla çare yine arayalım. Arayacağız, yine arayacağız, sebeplere başvuracağız. Var tabii. Yani var tabii, yani bugün doğal şeyler kullandığın sürece çoğu şey sebepten sıyrılır bir insan yani. ihtiyacı gereği olan yani. E, saf, temiz, işte domatesin hormonsuz olanını yediği zaman veya daha başka gıdalarda olursa yine de vücudu sağlığı açısından problem olmayacağını düşünüyorum yani. Ama diğer türlü ne var? Her şeyimizde karışık şeyler birleştiği için onda da sorunlar yaşıyoruz yani. Ama... Tefekkür eden, Avan tedbir alır. Tedbir alır. Sonucun da aldığı tedbirden o sonuca vasıl olunduğuna inanır. Ama Tedbiri alır. Ondan sonra ben bu tedbiri aldım da böyle oldu der. Havas tedbir almaz. Allah'a tevekkül eder. Sonucu Allah'a bağlar. Tevkül. Hassül havas tedbirini alır. Takdiri Allah'a bağlar, tedbiri aldıranın da Allah olduğunu bilir. En güzel son olan değil mi? Hasülhavaz tabi. Tamam. Tedbir alır. Takdiri Allah'tan olduğunu bilir ama tedbiri aldıranın da o olduğunu bilir. Tedbiri ben aldım demez yani. O diledi ki o tedbiri de aldırdı der. Şimdi mevzuyu şeye bağlayacağım işte bu benim teknolojiyle alakalı mevzuya. Eğer bir insan bilim teknolojiyle havas grubundansa, bilim teknolojiyle ilgileniyorsa onu o on insanı ilgilendiren Allah olduğunu zaten bilir. Bir şey bir icat mucit ortaya çıkacaksa çıkması gerekiyor da çıkmıştır. Elhamdülillah. Çıkmadıysa çıkması gerekmiyordur. Elhamdülillah. Zamanı değildir. Çıkmamıştır. Evet. Bir hastalığa çare bulunmadıysa Allah'ın takdirinde onun henüz zamanı değildir. değildir. Açığa çıkmasını murad etmemiştir Allah. Hani 1400 1500'lerden sonra hani Müslümanlar dünyaya pek hani elle tutulur hani çok güzel şeyler var ama hani ötekilerin yanında hiçbir şey Galimüstünlerin yanında. 3-5, 3-5 ötekiler 5000-5000 gidiyor. Hani patent mesela durumlar anlattığına geçen bir yere bir yerde okudum. Hani ülkemizde yıllık patent oranı hani 500, hani Çinde bu 5 milyona çıkıyor. Evet. İslam bize bunu <gülüyor> yaptırmıyorsa biz İslam'ı yaşamıyoruz abi. Hani ben buradayım. İslam bunu yaptırmıyor diye bir şey yok. Biz İslam'ı doğru yaşamıyoruz işte. İslam biz doğru yaşasak biz bunu yaparız, hani yapalım zaten, ben de o görüşteyim, yani genel olarak, umumi olarak, halk olarak yapalım, dediğin gibi her şeyde önünde önde olsun. Bir şey keşfedir, bir şey üretemiyoruz, yapılsın, Müslüman camiadan olsun çıksın. Hani bunun sebepleri de şuraya <gülüyor> gitmek ihtimali <gülüyor> yok mu, yani Peygamberimizden sonra hani 8 900ler yıllardan 1200-1300'lere kadar ...mükemmel derecede hani o konuştuğumuz astronomi, fizik, matematik evet, evet. ...hani tıp, 1500'lerden sonra hiçbir şey yok. Şimdi burayı araştırırken bu hani tarihi süreci... ...burada insanların işte is hani İslam'ın çok hani kelimeleri seçemiyorum, bilmiyorum ama... ...hani daha çok bu batınlığa kayma durumu tarihsel olarak çıkabilir mi buradan araştırırsak? Olabilir, çıkabilir. Tabi. dejener olmuş, bozulmuş. Batınlığa kaymış. Hani avamın da batınlığa yönelmesi gibi bir şey de çıkabilir mi? O ayrı bir şey. Kimin Havasın mı? Babam. Herkesin, herkesin ehlullah olmaya çalışması gibi. O yine Allah'ın muradı. Hani yok, yok. Herkes ehlullah olmaya çalışmıyor ki öyle bir şey yok ya havanda. Bir şey yok yani. Yok ya yani. havanda. Babam Leyla Leyl'in futbol takımı tutar gibi şey tutuyor. Ay şöyle demiş olabilir mi? Eyvallah. Ama hani ehlullah en güzel en yüksek makam. Hedefi o olabilir. Herkes hedefini o koyunca bakıyor ki hani ...gidip teleskopla bakıyor işte, <gülüyor> gezegenleri, yıldızları çözümlerken... ...Eylülah orada hiçbir şey yapmıyor. Ama, ben yemek makamı yüksek. Atabilir, attılar belki her şeyi. 1500-1400 sonra, belki bu durumlar gelmesinin silsileleri, belki bu olma ihtimali olamaz mı? Olabilir, şöyle olur ama, yani aman... Tek bir çözüm, tek bir, bundan diyemem ama, hani iht bir... İhtimallerden katkısı. biridir. Evet. evet. alan bakmıştır, ya şimdi havasın, yani... Ehlullah'ın yazmış olduğu kitaplarda anlattığı hakikatlere baktığı zaman Aa, baş ver dünyayı. Önemli ona ahiret. Allah'ı bilmek diyor ama sözde diyor. Hakikatte onu bilmek için bir yola girmiyor zaten. O zaman işte dünyayı ne yapayım? İşi ne yapayım? Gücü ne yapayım? Karıyı ne yapayım? Çoluğu ne yapayım? yapayım çocuğunu ne yapayım? Hepsini atıyor bir tarafa. Burada hatalı tabi. Sen o iş için istidatlı mısın? Ehil misin? Ki öyle bir şeye meylediyorsun. Şimdi anlatılıyor Ehlullah'tan işte falanca Behil Sultanı <gülüyor> Behil ülkesinin hükümdarı İbrahim bin Etem Hazretleri sultan şeyi bırakıyor sultanlığı bırakıyor. Bir gece çıkıyor vezirine bırakıyor hadi eyvallah diyor. koca sultan Allah'a arayıp bulmaya gidiyorum diyor yani. Allah'a vasıl olacağım daifela kul olacağım. Unutmayanın olmuşsa arkada bıraktığı şeyden ben de giderdim. Şimdi işte onu görüp de aa bu şeyi bırakmış. Sultanlığı bırakmış. Ben de işimi gücümü bırakayım deyip de ama istidadı yoksa, kabiliyeti yoksa bir kişinin o zaman yanlış yapar. Hata yapar. Ha böyle Demek ki Allah böyle bulunuyormuş. İşi gücü atayım da gideyim. Veyahut da işte Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin kadılığı bırakması Şimdi gibi. Biraz seçimle, istekle, gayretle olmuyor. Abi. Ama abi bizlerde de yani ben kendi nefsimde de ben bunu yaşadım. Ben işi gücü bırakmak geldi içimde. Gelir. Zaten belli bir süreçte geliyor. Yani ben, onu ben de yaşadım. Ben, ben yapamadım onu ya. Onu taa hani 20-22 yaşlarında ben tasavvuftan bir, şey, bir şeyler öğrenince aynı şeyi ben de yaşadım. Ben böyleyim dedim. Bana Çoluk çocuğu şey bırakayım. Bana ben bırakayım gideyim dedim. Yani. Ben her şeyi bıraktım yani. Evet. Vazgeçtim yani. Bir dönem o yaşanıyor. Yani çünkü artık sıkıntı yaşıyordum. Çözemiyorum yani. Düşüncem o yönde, hep düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, çıkamıyorum işin içinden. Evet. İstiyorum çünkü, yani bir şey olsun, bir şey çıksın, ya yani böyle olmuyor bu. Ne dedim ya, bu işler böyle yani, biz yani millete alıyoruz, veriyoruz, satıyoruz, ona geri geliyor, yalan söylüyoruz, yani bunların. Hep böyle pisliğin içerisindeyim dedim ya, yani. bu böyle olmaz ki dedim yani kendimce yani. Evet, evet. E artık sıkıldım yani ve hala da o düşünceden daha az bir pay var yani, işte <gülüyor> değişmedi yani. yani. Bugün olsa bugün diyorum yani. Bir, bir şey çıksa bırakırım yani. Çünkü bazen öyle bir inanıyorum ki, öyle bir itikadın, imanın tam oturuyor ki diyorum ki yani veren de o, alan da de o. Dediğin zaman Hı, iş bitiyor yani. Amenna. Veren yani. de o, alan da o. Ama her şey sebepler dairesinde. De, iş yok. işte Ama yok mu? Bu, daireyim, o, o hal var. abi. Hal. Hal. O hal geçiyor. O hal. Belli bir sürede o hal geçer. Yani. Çünkü eğer bıraksan, Aynen. işi gücü bıraksan Ondan sonra ne seçeceksen seçimin yaptığın şeyde gene bir takım sıkıntılar yaşayacaksın. Aynen, aynen Yani bu dünya hayatında sıkıntı meşakkat bitmez. Elhamdülillah. Mümkünat yok. Neyi seçersen seç. Seçtiğin yol ne olursa olsun yani yaşının teminiyle alakalı ya da hiç temin etmeyeceğim dağın başına çıkacağım orada ot yiyeceğim de gene meşakkatlarım var. Elhamdülillah. Hep öyle Çöz, benim çözüm değil mi? vardı. Hadi diyordu, yapalım bu işi de derdi yani, ay son elektrik faturasız faturası geldi evet. <gülüyor> elektriksiz susuz bir yerde yaşaman lazım o zaman. <gülüyor> ee, tabii. E, çok elde şeyler de. Müslüman tabii ki şey olması lazım, her alanda önde olması lazım. O, genel ee, genel olarak tabii, bizim burada bahsettiğimiz Ehlullah açısından dediğimiz. Yani Ehlullah, Allah'ı bilmeye vermiş kendisini. Onun için dünya ile ilgilenmemişler. Zaten öyle diyor. Dünyayının peşinden koşarsan, dünya senin peşinden koşturur. Allah'ı bilir bulursan, dünya senin peşinden koşar. Ali sen neredeyse oradaymışsın gibi oluyor. Sen neyi düşünüyorsan oradaymışsın gibi geliyor ona mesela. Aklında ne varsa fikrinde ne varsa, sen kendini oradaymışsın gibi geliyor yani. Bilmiyorum bu ne kadar doğrudur ama. Yani. Şu an ben Allah'a vasıl olmak, Allah'a kurbiyet kurma yolunda ilerlemek istiyorum. Ben orada olduğumun belirtileri midir bu yani abi? Veya ben istiyorum ama bu benim isteğimde. Bu isteğin devamlıysa, azmin de bir körelme olmuyorsa, sapmalar oluşmuyorsa bu şeyin Allah'ın da seni kendisine çektiğinin anlamına gelir. Ama bugün geliyorsa, yarın gidiyorsa o zaman bu heva. Sevginin 4 mertebesi var ya. Elhamdülillah. Heva, e, vüd, mevettet, aşk. aşk. Bir şeye heva beslediysen o yarın değişir. Bu sevginin ilk mertebesidir heva. Aynen. Bugün seviyorum dersin. Çok seviyorum, aşık oldum dersin. Halbuki aşk değil, aşık, aşık olmak kolay değil. Veya bir şeye bir işe etmen yani. Bu işi yapacağım diye azmetmen. Yarime baktın azmin hiç kalmamış. Vazgeçtim o işten dedim. Bu onun heva mertebesinde olduğunu gösterir bir sağlamlaşmaya, kök salmaya başladığı zaman vüd deniliyor buna Arapçada. Ondan sonra üçüncü mertebeye geçsin zaman mevettet. Artık mevettette vazgeçiş yok. Artık o aşka doğru meyletmeye başlıyor. O işten vazgeçmez kişi. Hele hele dördüncü boyutu o insanda mertebesi yer ettiyse, yani aşk artık onun oradan geri dönmesi asla mümkün değil. Elhamdülillah. <gülüyor> onun için bir insan <gülüyor> ben aşık oldum deyip de bir sene sonra, üç gün sonra, beş gün sonra bir insandan vazgeçmesi aşk değil bu. Yalan söylüyor diyor yani. Yalan tabii aşk değil. Onu bir Hani Başka bir şey değil. Bu da en baştaki heva işte. Sakın beni seviyorum deme dediği yer var ya burada bir yer geçiyor. Beni seviyom deme diyor yani. allah Teala yani. Tabii. Çünkü insan aşık olduğu zaman bir daha vazgeçmesi asla ve kata mümkün değil. Hiçbir şekilde vazgeçemez. Otur Zarp abi de geç oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kaç oldu Zarp'a aldı mı? 12 olmadı. Ey olma maşallah. <gülüyor> İyi bu. bu. akşam da böyle oldu. Abi inşallah onları yine dinleyeme şansımız olur.